açık kaste Merhaba kainat. Bugün 26 Ağustos Perşembe. Yıl 2010, ay 8, gün 238, Hızır 113. 1431, Hicri Ramazan 16, 1426, Rumi Ağustos 13. İstanbul için iftar vakti 1957. Büyük taarruzun başlangıcı 1922. Yemek listesi gün 238. Kremalı mantar çorbası, taz kebabı, pilav salata karpuz büyük saatli marif takvimi Merhaba herkes. Açık Radyo Burası 94.9 Açık Gazete açıldı. Ömer Madra, Avi Haligua ve Volkan Artunç'la birliktesiniz. Günaydın. Günaydın. Bir günaydın Lee Hayes'e. Lee Hayes önemli bir Amerikan folk şarkıcısı, besteci. Bas sesiyle de Weavers adlı efsanevi grubunda elemanlarından biri. Onun Lee Hayes'in ölüm yıl dönümü bugün. 26 Ağustos 1981'de hayata veda etmişti. 1914 doğumlu kendisi. Ve çok önemli bu folk revival denilen yani folk halk şarkılarının, geleneksel şarkıların tekrar canlandırılması ve sivil haklar ve bilim haklar mücadelesinde de güçlü bir kullanıma kavuşmasında çok önemli rolü olanlardan biriyle Hayes onu saygıyla anlıyorum, anıyoruz burada ve ilginç de bir şey var. Öldüğü zaman vasiyetinde şey demiş. Küllerinin bahçesine, kendi bahçesine gömülmesini ve güllerin organik külle o çok güzel gül vereceklerini Arkadaşları da onu yapmışlar. Bunu okuyup vasiyetini öyle de bir adam. Güller nasıl? Hı, güller şahane. Heh, iyi. Güle dönüşmüş Lee Hayes. aralarında bulunduğu en genç elemanlarından biri olarak süper bir gruptan bahsediyoruz. Evet şimdi haberlere bakalım. Olağanüstü kanlı bir dünya. Dön, ...dönmüş olan stükanlı bir şekilde onları hızla bir gözden geçirebilelim. Irak'ta Amerikan askerlerinin ayrıldığı da oval ofisten resmen açıklanacakken... ...muharip güçlerin hükümette, beşinci ayında hükümetten eser yokken... ...koordone saldırılar var Irak'ta. Bir dizi şehirde çeşitli rakamlar veriliyor... 62 ulaştığımız son rakamlardan biriydi ama bir de 79'a yükseldiği bilgisi de bazı yerlerden gelmişti. Onu kontrol etmemiz lazım ama en az 62 kişinin öldüğü 250'den fazla da yaralı olduğu haberini de söyleyebiliriz. Amerika Birleşik Devletleri muharip askerlerinin sayısını 50 binin altına indirdiğini açıkladı. Ya Amerikan askerleri orada yokken istiladan önce kaç Amerikan askeri vardı orada? Nasıl yani? Yoktu 2003'ten galiba. önce ben de öyle hatırlıyorum. Şimdi 50 binin altında olmasına mı sevinmeliyiz yani? Ee, bir de yani, yani sonuç olarak oraya ne için gidildi? yani barış, huzur, demokrasi ve bilminle götürmek üzere korkunç diktatör Saddam'dan Irak halkını kurtarmak ve ee, İran elindeki korkunç silahlarında da dünyayı tehdit etmesini engellemekti. Amaç silahlar yalan çıktı. Ee, barış, güven ve mutluluk ve ve açısından galiba pek bir ilerleme kaydedilebildiğini söylemek mümkün değil. Ama petrol konusunda epey bir ilerleme kaydedildi. Petrol kaynakları artık Amerika ve e, yakın şirketlerin elinde falan filan. Yani hani bakılabilir değil mi artık bu kadar yukarıdan? Madem işgal de bitiyor hani 50 bin gibi çok cüzi bir rakama düşmüş durumda falan. 50 bini de neden cüzi sayıyoruz onu da anlayamadım ama. İşte herhalde görecelilik içinde 500 binlere 50 binlere falan gibi bir şey. Bir de tabii yani yer, diplomasi savaşı olarak bütün e, dili olabilecek en tuhaf şekilde çarpıtan bir durumla da karşı karşıyayız. Muharip savaşçılar diye onlar ondan sonra gitti diyorlar ve yerine... Neydi Bunlar arıcılık, çiçekçilik ve, ve e, herhalde bir miktar tarlalarda eksik işçilerin yerine çalışacak olan insan gücü olarak duruyorlar değil mi? Evet destek danışma birlikleri adı altında orada e, ve bir de diplomat adı altında 3000'den fazla insanın bulunduğu bir büyük elçilik tırnak içinde kurdular. Hı hı. Ayrıca da 90'nın üzerinde üst var. Harika. Bir buçuk milyondan fazla da dört buçuk milyon'a yaklaştığı da söylenen göçmenler var. Her perişan çeşitli ülkelerde bırakın ayrı yerlerinde ve böyle bir şiddet sarmalı da korkunç bir şekilde artıyor gene polis bir dizi hepsi polisi hedef almış aralarında kadınların ve çocukların da olduğu, işte en az 62 kişi bilebildiğimiz ama bir 70 küsur rakamına da bir yerde rastladık. 250 yaralı yani bu aklın alabileceği rakamlar değil bunlar. Bir gün içinde 7 ayrı şehirde ve koordinasyon halinde yapılmış bir şey. Koordine yapılmış bir şey. Saldırıların en büyüğü, ya yani ilk saldırı Bağdat'tan gelmiş başkentten. Ondan sonra diğer 6 kentten saldırılar peş peşe. En büyüğü de güneydeki Kutta bir pasaport dairesinde bomba yüklü araçla düzenlenen saldırılarda 15 polis, 20 ölü, 90 yaralı var mesela BBC Türkçe'den verdiğimiz haber. Bunu geçelim. Bence. Geçelim ama şey de söyleyelim bari. Hani bu muharip olmama ve işte gül dikimleri, işte kayısı toplanması falan filan gibi işlere yardımcı olmak için. E, belli yerlerde işgal ordusunda olan tek ülke Amerika Birleşik Devletleri değil. Mesela Türkiye'de Afganistan işgalinin başından beri biz muharip değiliz diye bir şey anlatıyor örneğin. Yani hani sonra şey oluyor ya kazan ölünce e, anlaşılmıyor ama doğrunca herkes memnun olmasın öyle diye. Evet doğru bence de bu dil meseleleri önemli muharip sıfatı. Kim muharip kim değil. Tabii özel e, paralı askerlere de muharip demiyoruz. Ya onlar Ona, zaten onlar Şeron, özel söylüyor. güvenlik özel falan güvenlik. gibi başka isimlerle geçiyor. Evet. Bir başka çok kanlı e, şeyde tabi tabii Somali'den de geliyor. Ölümcül savaşlar devam ediyor. Dün sadece bir otele yapılan saldırıda El Şabab e, örgütünün. Hükümet güçlerine karşı bir de Afrika Birliği askerleri var orada. Hı -hı. Tamamen karışmış bir vaziyet orası da. Ee, ve e, birkaç cephede birden savaş. Oradan, e, oradan iki, iki görüntüleri hiç şu, yakın zaman önce görme fırsatım oldu mu? Somali'de herhangi bir şehirden manzara, Hı -hı. fotoğraf, tamamen bir şey. Meydanlarda savaşan insanlar tabii. Ağır böyle makineli tüfeklerle ellerinde. Westland ellerine elle benziyor neredeyse. Tamamen öyle. Yani koşarak böyle elinde karşı taraftakilere mermi yağdıran milyonlarca mermi yağdıran insanlar var böyle. Orası ağır çatışmalarla üçüncü günde devam etmiş. En az altı öyle olduğu söyleniyor ama 25 yaralı bu da El Cezire'den oteldeki saldırı da Mogadishu'da başkent Mogadishu'daki Salı günü olan yani belki günkü saldırıda 38'e çıkmış durumda bütün herkesi öldürmüşler işte milletvekili, hükümet yetkilisi ne varsa ve ondan sonra da mermileri bitince çekip bombalarıyla üstlerindeki bombalarla patlatarak kendilerini de imha etmişler. Artık gündelik Olay olarak anlatılan şeyler böyle. Onu da geçelim. Biz ama biz savaşı kazanıyoruz demiş Somali'nin Somali Enformasyon Bakanı. Bu herhalde seni rahatlatmıştır dinleyicilerimizle beraber. Yani bu savaşlarda kazanma ve kaybetme olayı aynı işte. E, kaç kişi girdi, kaç kişi çıktı, iyi kötü, çok göreceli ve çok garip kavramlar gibi. Yani Abdurrahman Yariso öyle demişti. Biz kazanıyoruz bu savaşı. Dünkü saldırıyı soracak olursanız o bizim daha önce Şababa verdiğimiz zarara karşı bir misilleme diye Merak ha, etmeyin tamam. demiş. Mesele yok demiş. Her şey yolunda. Yani, yolunda. Güzel. Zaten onlar terörist demiş. El Kaide için çalışıyorlar ve e, sivillere de hiç şeyleri yok demiş. Saygıları acımaları yok. Acımaları yok demiş evet. Onu da geçiyorum. Meksika sınırında 72 ...ceset bulunmuş... amerika Meksika sınırında. ...aslında bu 72 cesetten öte... E, ...daha başka pek çok çatışma... ...ve ölü haberi de vermek mümkün... ...aslında daha çok söylenebilecek olan... E, ...işte uyuşturucu kartelleriyle... ...hükümet arasında gittikçe gerilen bir süreç var... ...ki zaten bu süreç gerilmeyen önce... ...karteller arası... E, ...gerginlikler... ...diyelim herhalde nazikçe... ...onlarca yüzlerce insanın çeşitli yerlerde... ...ölmesiyle sonuçlanıyordu... E ee, şimdi göçmenler evet. hepsi bunların hiçbir alakası yok hiçbir şeyle. Oradan geçmekte olan insanlar. Ee, yalnız e, bir görgü tanığı da var. BBC Türkçeye göre Çete adına çalışmayı reddettikten sonra öldürüldüğünü de söylemişler. Ya e, alakaları yok işte evet. Sadece göçmen olmak gibi bir ağır suç suçları... Aslında Amerika'ya kaçmaya i̇şte çalışıyorlar var. Birisi fakir olmak, fakir olmak. Çünkü belli ki hani kuzeye doğru güneydeki ülkelerden El Salvador, Honduras, Brezilya gibi ülkelerden, ekvatordan falan kaçmaya çalışan insanlar Amerika Birleşik Devletlerinde. Bir de Amerika Birleşik Devletlerini de çalışmayı da bir umut kaynağı olarak görmekte ikinci hataları oluyor. Yani 2006'dan beri Meksika'da küçük bir istatistik 28 bin kişi en az uyuşturucu savaşları sırasında ölmüş durumda. Burada tabi sadece hani uyuşturucu savaşları dediğimiz zaman iki şeyden bahsetmek gerekiyor. Birincisi bizim sık sık üstünde durduğumuz Amerika Birleşik Devletleri'nin işte 80'lerde başlattığı uyuşturucuya karşı savaş. Bunun bir yansıması olarak işte karşı tarafında bambaşka silahlı mafya çeteleri var. Ee, bir evet, dengesi Zaten bu. mesela şöyle de şeyler pardon. Yok yani evet. tamamen hani e, aslında orada ikinci denge ise benim anlayabildiğim kadarıyla aslında e, gayet gayet Meksika ile Amerika Birleşik Devletleri'nin çok ciddi anlamda da işbirliği Evet ettim. milyarlarca dolar kar edilen inanılmaz bir yasa dışı ticaret var. Ee, bir anlamda Kısmen umut verici bir gelişme. Geçen hafta yaşanmıştı. Onu vermiştik haber olarak. Ee, Meksika'nın belediye... Aman belediye başkanı diyorum. <gülüyor> Aslında belediye başkanıydı galiba. Sonradan şey oldu. Küçük bir belde Meksika dediğimiz zaten. <gülüyor> evet. Başkanı şey dedi. Ya serbest bırakmayı düşündüğünü de belirtti uyuşturucuyu. Belli şartlara bağlı olarak. Çünkü altından kalkılamıyor. Bence pek hala da. ...düşünebilir bir çözüm. Yani çünkü olan şey şu... ...ülke inanılmaz bir fakirlik içinde... ...insanların işi yok... ...ve başvurabilecekleri herhangi bir şey de yok. Yasa dışı ticareti... ...inanılmaz büyük karlar getiriyor bu karteller için... ...ve kartellere eğer o bölgelerde... ...yaşıyorsanız... ...çalışmamak gibi ihtimaliniz de yok. Bir çetenin üyesisiniz demek. Ve bunun sonucundaysa... ...bu durdurulabilir bir şey değil yasa dışı yerine yasal hale getirmek ticareti beklenen bir şey hiçbir şey değil. Evet. Yani terörle savaş, kanserle savaş bunlar da bu çok büyük karlar elde ediliyor fakat hiçbir zaman savaş sona ermiyor. Savaş sona ermiyor. Terörle savaş, uyuşturucuyla savaş bildiğim kadarıyla bir de kanserle savaş var. Hepsini Amerika'nın başı çekiyor. Çeşitli dönemlerde böyle dönemler açıyor. Hı hı. Yepyeni ve çok büyük falan filan diye ve 10 e, sene 15 sene kadar 20 sene kadar sürdükten sonra bu dönemler eee kapanmıyor baş... hiçbir zaman. yani öncelik olarak hani atıyorum on... e, terörle savaştan uyuşturucuyla savaşa tekrar geçiyor falan filan gibi herhalde. Tabii. Yani bir e, hakikaten tüyler ürpertici olduğu söylenebilecek bir e, satır okudum şeyden BBC Türkçe'nin haberinden. Hayatta kalmayı başaran bir göçmen Polise gitmiş ve grubun silahlı bir çete tarafından kaçırıldığını ve tamamının öldürüldüğü. Kendisi nasılsa kurtulmuş. Büyük ihtimalle Ek ormanın içine doğru koşup evet. şansıya vergiden biri. Ekvador'dan geliyormuş Ekvador'dan ve grupta da bir sürü işte El Salvador'dan, Honduras'tan, Brezilya gibi... ...hepsi gelişme yolunda dediğimiz yoksul ülkeler. Eskiden üçüncü dünya denirdi, şimdi denmiyor. O ülkelerden geliyormuş. Ordu bölgeye birlik yollamış ama orduyu da bozguna uğratmış çeteler ateş açarak böyle bir manzara işte hiçbir şeyi yok kartel bölgesinde. Askerlerin çünkü militarizmin aslında temel derdi en nihayetinde işte oraya birlik yollarsın birileri üzerine ateş açar birileri ölür ölmez falan böyle bir meslek durumu. Daha çok uğraştıkları şey mesela eşcinsel var mı? aramızda mı falan filan gibi şeyler çok zıplamalı ama en azından dil tutuyor Meksika'dan İspanya'ya geçtiğimizde e, İspanya'da ise açıkça eşcinsel olduğunu açıklayıp evlenen bir asker vardı Alberto Linero Marquena imiş adı e, artık zaten uzun süredir bezdirme ve taciz politikalarıyla karşı karşıyaydı şimdi ise sözleşmesini iptal ediyorlarmış yeterli değilmiş kapasitesi eşcinsel olduğu ile alakası yokmuş ee, ha, falan tabii tabii bambaşka sözleşmiş. hiç alakası yok. Hmm. O da diyor ki e, yani evet 2005'ten beri birçok hak almışız gibi görünse de ben bu haklarımın hiçbirini kullanamıyorum. Eşcinsel olarak evlenmem suç sayıp bizi ya assınlar ya da Hindistan'daki gibi sopayla falan dövsünler. Yok böyle değilse o zaman gerekli önlemleri alın ayrımcılığa uğruyoruz demiş. Evet ee, bana da sanki ayrımcılık varmış gibi geldi ama... Tacize uğradığını söylüyor. Ee, çeşitli üst rütbeli e, askerlerin onunla yatmaya kalktığını kabul etmemesi üzerine daha da baskı gördüğünü iddia ediyor. Falan filan diye devam eden bir hikaye. Ee, böyle. Evet, peki ayrımcı demişken ölümlere tekrar e, döneceğim. Hiç kimsenin kaygısı olmasın. Daha bitmedi çünkü. Maalesef. Ölümler. Maalesef fakat e, sen Linera mıydı? O eşcinsel askerin adı. Evet. Onun arkasından ben de sana bir başka ilginç bağlantı kurayım. Lev Ponomaryov. Rus hı hı. muhalif ve aktivist. Şimdi Moskova'da bir mahkeme geçen pazar günü izinsiz gösteri yürüyüşüne katıldığı gerekçesiyle 3 gün hapis cezası vermiş. Hı. Lev Ponomaryov'a. Şimdi aralarında yalnız bir grup bu 21 kişiyle birlikte tutuklanmış Leptono aralarında da mesela eski başbakan yardımcısı Boris Nemtsov da varmış fakat hapis cezasını mahkeme sadece Panomario'ya vermiş bizim pek yabancı olduğumuz <gülüyor> haber modelleri değil bu ya aynı aynen. eylemden 15 kişi çıkar mahkeme ikisi birden hapis cezası alır örgüt üyesi oldukları iddiasıyla diğerlerine ise berat çıkar. Eskiden olurdu. Artık olmuyor tamam. tabii demokratik Türkiye'de ama. Ama bu da güzel haber. Çılgınlık demiş karara. Biraz manyakça demiş. Bence çok konuşmasın. Üç günle yırtmış. Tamam. Neyi, neyi protesto ettiklerini a doğru Neyi protesto ediyorlar? Çok ilginç aslında. Sana bakalım neyi hatırlatacak? Moskova Saint Petersburg arasında büyük bir otoyol inşaatı olacakmış onu protesto ediyormuş otoyol yapılmasın demiyorlar uh -huh. yalnız otoyolun devasa bir ormanın kesilerek onun yerine yapılmasına itirazları var. bunlar komünist abi ben sana söyleyeyim <gülüyor> fakat sadece lev ponomaryova vermelerinde birazcık ayrımcılık sezdim ben kokusu aldım bilmiyorum. o daha çok bağırmış olabilir mi o çok bir, sesi çıkmış falan. Bir de devasa bir Rus bayrağı taşımaya, taşımışlar. <gülüyor> o da kurtarmamış. <gülüyor> bir ara Türkiye'de çok şey yarıyordu bu. İstiklal Marşı, Türk Bayrağı vesaire. Hala yarıyor mu acaba? Yarıyordur herhalde. E bütün bütün mitinglerde İstiklal Marşı ve bayraktan geçilmediği için. Her al, hangi birine müdahale için. etmeyeceksin şimdi. Doğru polisin işi de çok zor. <gülüyor> Ölümlere dönüyorum. Lütfen kaçınılmaz olarak Afgan e, ordusundan biri ya yani Afgan ulusal polisinden biri bun, bunlar bunların sayısı da çok sayıda artmaya başladı. İspanyol e, eğiticileri, polis eğiticilerini Afganistan'da bulunan ikisini ve şeyi öldürmüş. Tüfeğini birden çevirip kendisini eğiten İspanyollara ve onların çevirmeni olan Afgana Ateş açmış bir şoför. Böyle işte Bagdis dersinde, Bagdis vilayetinde ders zamanı olmuş. Ondan sonra da diğerleri öldürmüşler. Bu, Bu arada Afganistan demişken, Wikileaks'inde geri kalan Afganistanla ilgili sızma belgeleri bugün yayınlayacağına dair bir haber. Açıklandı. Açıklandı Aslında mı? Açıklandı. Içerik ve... açıklandı. Bunda ne var ki tepki uyandırmadı filan gibi laflar arasında benim küçük dilimi yutturacak bilgiler var. CIA'in kırmızı hücre diye adlandırılan, kızıl hücre diye adlandırılan El Cezire'den bu bir birim analiz hazırlıyormuş. Karşı tarafın gözünden. Kırmızı düşmanın. hücre muhtırası diyor bendekinde CIA Red Cell Memorandum. Evet işte evet. Ona analiz hazırlıyorlarmış. Kızıl Hücre diye bir bölüm CIA'de. Ve şöyle bazı Amerikalıların... ...yani şundan dolayı ciddi bir kaygı belirtiyormuş bu raporda. Amerika'yı acaba bir terör ihracatçısı gibi görüp... ...desteğini çekebilir mi işbirliği yaptığımız ülkeler diyormuş. Bazı örnekler veriyorlarmış. Mesela... E, Bayağı şiddet uygulamak üzere cinayet de içinde bulunan katliam hı hı. düzenlemek için bazı Amerikan kökenli insanların yollanmasından bahsediyorlarmış. Biri bunların David Hadley, Pakistan kökenli Amerikalı ve Mumbai'deki sal meşhur saldırı var ya 2008'de evet. Hindistan'a korkunç saldırı onun ona yardımcı olmuş. Bir Amerikalı mesela bu. Baruch Goldstein'ı hatırlıyor musun? Evet. Şeyi basan değil miydi? Hebron'da Evet. E, Filistinlileri 12'den fazla yani ne 12? 30, 30 evet taramıştı. taradı. İşte o da Baruch Goldstein'da Amerikan etkisi 94'te olmuştu. Bütün şeylere Filistinlilere ölüm diye bağırmıştı. Amerikan etkisi derken neyden bahsediyoruz? Dolaylı bir etkilemeden mi yoksa yani bu bir Amerikan istihbarat oyunu değildi herhalde. Hayır, o Amerikan vatandaşıymış aslında Baruch Goldstein. Peki CIA ile mesela bağlantılı? O işte onu söylemiyor. Anladım. Bu wikileaks'in sızdırma belgesinde onu söylemiyor ama yani onların Amerikan vatandaşlarının. Yurt dışına gidip çok önemli şiddet olaylarına karıştıklarından bahsediyor. Bu kötü Amerika'nın imajını kötü etkiler diyormuş. Bu birincisi raporda. Evet. İkincisi de e, şeyi diyorlarmış buna ne diyeceksin bilmiyorum. Kuzey İrlanda'da silahlı gruplara mali ve maddi yardımda bulunmuş Amerikan vatandaşlarından bahsediyor. Mesela IRA, IRA Hı -hı. Irish Republican Army'nin fonlanmasında, maddi destek almasında bu İrlanda bir şey İrlandalı diyor. Amerikalılardan zaten hani çok geliyor. Hani... İşte böyle bir analiz yani tartıştıkları şeyler bunlar ee, sadece düşünce. Yani bu terör ihracı olayı sadece Orta Doğu'ya özgü bir şey değil miymiş Amerika'nın bize terörle savaşta başla başlangıçta anlattığı gibi. Hayır. Şereksenleri Doğu... dışından da çıkıyormuş. Evet. Yani. Büyük Anladım. Orta Doğu projesinden başkaymış bu. İşte bu ikilikse böyle. Ölüm e, bilançoları verilirken son olarak da şey söyleyeyim. Radikal Gazetesi'nde İçişleri Bakanı Beşir Atalay'ın Batman Milletvekili BDP'den Ayla Atan'ın soru önergesine verdiği yanıtta ortaya çıkıyor. 20 yılda 20 bin PKK'lı öldürülmüş. Yılda evet. bin. Yılda bin kişi bu şekilde öldürülüyor. Ve e, bu gayet normal e, saydığımız işlerden biri. Aynı gün Işık Koşener'in de açıklaması var. E, tabii ki silahlı olacak bu işler. Silahsız olacak değil ya. Silahsız mümkün değil diye. E, yani 20 bin kişinin öldüğü ve yine de aslında aynı yerde miyiz yoksa başka bir yerde mi çok fark etmenin mümkün olmadığı bir halden bahsediyoruz. Ama ölüm haberleri bu kadar değil. Rusya'da mesela faşist çete. İlk kez Hah, onu da yargılandı söyledim, ve suçlu evet. bulundu. Ağustos 2006 ile Ekim 2007 arasında 20 kişi öldürdükleri ve 12 kişiyi de öldürmeye teşebbüs ettikleri anlaşıldı Rus faşistlerin. Evet, Dazdaklarda da deniyor. 20 cinayet. Evet, 18 yaşın altında çoğu pek çok faşist de görülebileceği gibi Slavı olmayan kişileri. E, hedef alan bir çete kurmaya karar vermişler ve Kafkas vesaire gibi yani aslında işte Sıla benzemeyen insanlara saldırmaya başlamışlar. Çetenin iki üyesi delil yetersizliğinden beraat etmiş, devamıysa e, suçlu bulunmuşlar ama 10 sene en fazla yatabilecekler. 18 yaşının altında işledikleri için bu suçları e, yani bilinen zaten e, Rusya'da toplam sadece ve sadece bu yıl 113 kişi faşist saldırılarda öldürüldü. 340 kişi de yaralandı. Resmi rakamlara göre durum bu. Yani böyle bir hal orada burada bir ırkçılıktan bahsedebilmek hala gayet mümkün. Avusturya'da da süt ayaklanması başlamış. Bir firma Avusturya'da sütlerin üzerine süt yazmış Türkçe ve bunu Türk, orada Türk marketleri diye bir şeyler var ya Avrupa'nın çeşitli kentlerinde evet. sadece e, Türkiye ürünler ya da Türkiye damak tadına uygun e, ürünlerin satıldığı marketler vardır. İşte e, o marketlerin de iyi bir pazar olacağını e, karar vermiş Nöm diye bir firma Avusturya'da. Ve e, üzerlerine de o yüzden Türkçe süt yazmış. Ayaklanma çıkmış bayağı ciddi hani binlerce protestodan falan filan Nasıl bahsediyor. Nasıl Türkçe kullanırsın? Aynen öyle. Ee, halbuki sadece Türk marketleri falan filan diye böyle denemeler yapmış şirket ee, ancak tabii ki ırkçı e, Avusturyalılar yememişler bunu hayır süt yazamazsın diye devam ediyor. Neyse ki şimdilik orada bir ölüm haberiyle ile bağlanmıyor bu. Bitişmiyor değil mi? Yok ölüm haberi değil sürünme haberine devam değil ediyoruz. Evet. Yani e, işte, üzeri kapalı bir ırkçılık durumu e, ama bence sloganlar konusunda Türkçesi daha iyi biriyle çalışsalar iyi olur diye bir başka parantezde açmak mümkün. Daha uzun süre taze kalan gibi <gülüyor> e, bir şey ile e, sloganıyla çıkmış nöm sütleri işte ırkçılık böyle bir şey de olabiliyor işte adam gırtlaklamak da olabiliyor ama bunlarla ikisinin birbirinden bağıntısız, alakasız birinin milliyetçi, öbürünü ırkçı falan filan gördüğünüz anda o sınırlar ne kadar ince şaşırabiliyor insan hızlı bir şekilde bu da belki önemli evet tabi bu gene de aynen şeyin de devamını getiremeye yani dünyanın gerçek bir kabus halinde olduğu yani ceylan ön kolunda Raporu çıkmış taburdan atılan patlayıcıyla öldüğü öne sürülen Ceylan Önkol olayını hatırlıyorsunuz kocaman açılmış gözleriyle o fotoğrafı unutulmaz zaten. Ee, i̇lk bağımsız raporu hazırlanmış rapor. Kocaeli Ko Ko Ko Üniversitesi Tıp Fakültesi Adli Tıp Uzmanı Profesör Doktor Ümit Biçer tarafından hazırlanmış. Ee, şöyle bir iddia vardı devletin iddiası diyebiliriz buna çünkü resmi makamların açıkladığı şey buydu. Ceylan Öncolun elindeki tahra denilen işte aletle gidip patlayıcıya pat pat pat pat vura vura patlayıcı patlattı evet. iddiası vardı ki yani uzman olmayan insanlar bile bunun mümkün olmadığını anlatıyorlardı. Şimdi artık başka bir noktadayız bu Ümit Bicer'in hazırladığı profesör Doktor Ümit Bicer'in hazırladığı raporla birlikte yani ne denilebilir bilmiyorum. Ama şunu söylemek mümkün, kendi korumaya çalışırken öldüğünü söylüyor Biçer. Evet, ee, en acıklı tarafı da bu bence vallahi. Savunma pozisyonunda ölmüş diyor Biçer ve e, diyor ki jandarmanın hazırlamış olduğu ve polisin hazırlamış olduğu raporlar eksik ve hatalı diyor. Ee, evet, yani eksiklikler, tanımlama ve değerlendirme hataları ve uzmanlık alanı dışı yorumlar bulunmaktadır diye ağır şekilde e, Buna olay karartma denilebilir o zaman değil mi? Evet, yani yani hakikaten. böyleyse her durum gerçekten e, olayın karartılmaya çalışıldığını söylemek gayet gayet mümkün. Evet, elde kopma ve kırıkların bulunmaması ve ön kolda görülen yaralanmalar Sadece ve... midesi parçalanmıştı doğrudan hani e, kolla yapılan bir hareket olabilecekmiş gibi görünmüyordu. O zaman da bu konuşulmuştu. E, ve üstüne üstlük otopsisi sadece bir pratisyen hekim tarafından tek başına yapılmış radyoloji inceleme gereği duyulmamış falan hızla yapılıp üzeri kapatılan ve e, nasıl uygunsa öyle çıkartılmış bir raporla karşı karşıyaymışız gibi görünüyor e, Biçer'in raporundan durum. Evet bir üzeri kapatılan şeyden de Hrant Dink cinayetiyle ilgili olarak da bu Türkiye'nin Türkiye, Türkiye Cumhuriyeti'nin savunmasının <gülüyor> ahime yani Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne sunulan savunmaların Türkiye'yi doğru temsil etmediği yolunda Dayıt Bakanı Sadullah Ergin'den bir açıklama var. Onun da kendi sesinden bir kulak verelim, dinleyelim isterseniz. Tabii konuyu uzmanlarıyla beraber değerlendirildi. Bu değerlendirmede İçişleri, Dışişleri ve Adalet Bakanları ve bunlara bağlı bürokratlar birlikte çalıştılar. Bu çalışma sonucunda ortaya çıkan kanaat şu an için şunu ifade edebilirim. Ee, evet, ahimde yapılmış olan savunmanın uygun olmadığı, e, Türkiye'nin bu savunmanın arkasında durmasının doğru olmayacağı e, görüşü ortaya çıktı. Bununla beraber e, bir vatandaşımız bu e, olan yaşam hakkı korunamayarak hayatını kaybetti, Hrant e, Bundan dolayı Avrupa İnsan Hatları Sözleşmesi'nin ikinci maddesindeki e, hak korunamamış oldu. Bütün bu realitelerden hareket ederek, e, mahkemeye Türkiye'nin bir tek taraflı e, deklarasyonda bulunması ve dostane çözüm önermesi gündemde. Bununla ilgili teknik çalışmalar Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılıyor. E, bu anlamda e, evet devlet olarak şu noktada yapmamız gerekenleri tam anlamıyla yerine getiremedik e, e, anlamını taşıyacak bir e, belki müracaattır bu. Bundan önce yapılmış olan e, ahimlerizindeki savunmayı da ...pratikte ortadan kaldıracak ve belli noktada sorumluluğu üstlenecek bir savunma ya da teklif olacak ahime. Bununla beraber bu devletin yapacağı yeni başvuru DİNK ailesinin manevi açıdan belki bir şekilde sıkıntılarını tazmin etme noktasında olabilecektir. Ama onun dışında davada maddi tazminat talebi de var. Bu maddi tazminat talebini de muhtemelen mahkeme kendi iştahatlarına uygun olarak değerlendirecektir. ahim o noktada karar verecektir. Evet, tipik bir ikili, ikili durum olduğu söylenebilir. Adalet Bakanı Sadullah Ergin'in konuşmasından bir bölüme yer verdik. Ranting davasına yönelik olarak. Türkiye'de belki de ilk defa olarak bir bakan, adalet bakanı savunmanın e, yani devlet olarak yaşam hakkını koruyamadığını, bir vatandaşının ve e, savunmanın da düzeltilmesi gerektiği, yanlış bir savunma olduğunu kabul etmesi olumlu. Fakat pratik açıdan da Böyle bir şey mümkün İşten değil aslında. Geçmiş gibi gözüküyor evet. Yeni yani. bir müracaat yapmak karar aşamasına gelmiş. Eylül'de verilecek diyor. Ne zaman müracaat değerler Zaten bitirecek? teknik olarak böyle bir şey mümkün olabilir mi? Mahkeme bir kararı bağladıktan sonra e, taraflardan biri çıkıp bir dakika bir dakika şöyle değil böyle yapalım falan filan diye böyle bir şey tabii ki hiçbir yerde olmaz. E, ve sanki devlet olarak böyle başvuru hakkı sanık durumunda olan Türkiye Cumhuriyeti'nin varmış gibi falan... Teknik bir sürü sıkıntı var orada ama herhalde iyi niyete lazım? Şöyle desek olur mu? İyi niyetli olabilir ama iyi niyetliyse o zaman bu mütalayı, savunmayı vesaireyi hazırlayanlar kimlerse bunlarla ilgili herhalde soruşturma açılması evet, ve yani, bir daha bu insanlarla çalışılmaması. Evet, Hatta görevlerine son verilmesi evet. hiç şüphesiz eğer savunma yanlış ve böyle ciddi bir yaşam hakkının kaybına yol açabilecek kadar vahim bir devlet hatasının... Bununla örtülmesine değilim. yönelik bir çaba varsa burada e, bu çabayı gösterenler tabii ki Türkiye'de yargı önünde çıkartılmalı en azından soruşturulmalı ve bir daha Türkiye Cumhuriyeti adına herhangi bir savunma yürütmeyeceklerinden emin olmalıyız değil mi? Evet yani bir yandan bir bakanın ağzından bunları duymak tıpkı Cumhurbaşkanı'nın ağzından da duymanın Hı -hı. iyi olduğu gibi bunlar da tarihi kayıt olarak geçmesinden mutluyuz diyebiliriz öte yandan da Bezdirici çok bir süreç olduğunu da göz ardı etmemek gerekiyor. Yani çünkü etme. sürekli ay pardon diye devam eden bir hikaye var. Bütün DİNK davası boyunca böyle süre geldi ve artık bu pardonların ötesinde gerçekten durumun hatalı olduğunu ve bu hatayı kabul edip bunu düzeltiyor olduğunu hükümetin gösteriyor olması gerekir. Şimdiye kadar göstermedi evet, Ergin ayrıca bir de Bunun dışında da ilginç bir şey söylemiş Herkesin bildiği malumu ilan etmiş Ama o da iyi bir şey Hı -hı. Bence PKK ile pazarlık iddiaları var işte Özellikle muhalefetle Şey arasında Adalet ve Kalkınma Partisi arasında Bu meydanlardaki tartışmalarda Kim görüşür Hatta Şeyin Eee Kılıçdaroğlu'nun söylediği gibi bir şey vardı ya, devlete devlete ele geçirmeye çalışıyor hükümet gibi bir tuhaf manzara vardı onun bir benzer mantığında başbakan söyledi Lider, terör örgütü lideriyle APO'yla da şey de, hükümet değil, devlet görüşür diyerek o da Kılıçdaroğlu'yla aynı ayrımı yaptı bir devlet var bir de hükümet var bunu anlamak çok kolay değil. Her iki taraf açısından da yani gerek başbakanın söylediklerini gerekse de muhalefet, ana muhalefet liderinin söylediğini yorumlamak katıya mümkün değil. Ama Ergin şeyi de söylemiş. İstihbarat güçlerinin getirdiği günden beri Abdullah Öcalan'la görüştüğünü söylüyorlar. Bu da, Bu da başka e, çalkalama Pozisyonu denilebilir mi? Şu ana kadar çünkü tabii ki terörist başıyla görüşülmeyecektir. Türkiye Cumhuriyeti görüşmezdir falan filan diye devam eden 11 yıllık açıklamaların sonunda biz 11 yıldır görüşüyoruz zaten. Ne var ki evet. bu çok normal bir durum. Yani bu yüzleşmeme ve eski söylediklerin hiç olmamış gibi davranma hali beni ifrit ediyor. Mesela Kılıçdaroğlu Başörtüsü özgürlük diyor ki bence çok iyi bir şey. Aynı yere gelmiş olmamız ama şunu söylemeden nasıl söyleyebilirsin ki bunu? Yani bütün 2000'ler boyunca üniversitelerde olan bitene dair biz hatalı tavır takındık. Tamam şimdi bunu yapıyoruz mesela gibi. Ama hiç böyle olmuyor bu olmuyor, işler. Olmuyor evet. Pişkince bir e, siyaset böyle bir şey zannediliyor ama. Evet herkesi kör alemi sersem sanmamıştı o şairin. Hı -hı. Dizeye çok uygun bir durum yani ediyor. Ama Bek de haklılar. Herkes kör ve alemde sersem. Olamaz. İhtimal dahilinde ama her seferinde olmaması ihtimali de çok yüksek. Yani hani bir, üç. O Abraham Lincoln'ın lafına geliyor. Her sefer bir kere... Herkesi, herkesi kandırabilirsin almayayım. ama her seferinde herkesi kandırman zor olabilir. Lincoln'ın mıydı o? Evet. Ha. Bildiğim kadarıyla Abraham Lincoln'ın evet. Ama yanlışım varsa düzeltmeye ve özür dilemeye hazırım. Tabii ben kimin konuda. olduğunu hatırlayamadım. Lincoln değilmiş gibi bir şey diyeceğim. <gülüyor> o yüzden bir şey demiyorum. Araştırır bakıyoruz. Bu arada da Abdullah Öcalan'ın asılmamasının suçu da... Bu bir suç oldu. İnsanları suç asmamak. Oldu. Asmama suçuysa e, Bahçeli tarafından Demirel'e yıkılmakta. İhale edildi. Ya bu arada da ya gerçekten söylemeden geçemeyeceğim. E, sosyoloji profesörleri çıkıp... E, Solcu olma üzerinden konuşup işte şey falan anlatıyorlar. Bahçeli'nin ne kadar iyi olduğunu, ne kadar güzel olduğunu, MHP'yi adam ettiğini, faşistleri sokaktan çektiğini. Neyse. Demirel istememiş yani engellemiş yoksa astıracaklar mı şöyle? Peki, Neyse bu konu. Nasıl kapatalım. buraya döneceğiz herhalde bir yerde? Bir yerden dönebiliriz evet. Ee, ara ara verelim aradan sonra da. Bugün gazetesinin bugün hakikaten çok çarpıcı bir iddia ve iddiası, manşeti, var. manşeti var ve görüntüleri var. İhmalin belgesi PKK'dan çıktı diye ama az sonra yapalım. Açık Dinlediğimiz ikinci parçaydı bugün Good Night Irene Amerika'nın geleneksel Halk şarkılarından biri En iyi bilinenlerinden biri Lee Hayes de Son kuplede Onun sesini de duyduk Grubun bas sesi Weavers grubunun Amerika'nın en büyük Geleneksel Folk Revival Dedikleri yani yeniden canlandırılma Hareketinin Öncüsü bir grubun elemanı Lee Hayes, ırkçılık, eşitsizlik ve toplum içindeki yükselen şiddet eğilimleri her türlü faşizme ve haksızlığa karşı ömür boyu mücadele etmiş insanların aynı zamanda da güzel müzik yapıyor olmaları da ek bir unsur, kayda, değer. Lee Hayes'e bir günaydın dedik ki Good Night Irene şarkısını dinlerken. Evet açık radyoda açık gazete devam ediyor. Ve biraz önce reklamımızda yaptığımız habere geçiyoruz. Bugün gazetesinin bugünkü nüshasında Türkiye'nin gazetesiymiş bugünün ayrıca şeyi de sloganı amblemi, amblemi Türkiye sadece hürriyette değil yani. Türkiye'nin evet Türkiye'nin gazetesi. Tercih edilebilir Türkiye Türklerindir <gülüyor> ama Evet. Şimdi böyle tercihler yaptığımız zamanda e, kimden para alıyorsunuz diye devam eden hikaye neyse zaten o hep başımızda herhalde. <gülüyor> yapacak bir şey yok onunla ilgili. Bir türlü de açıklamıyoruz. Evet. <gülüyor> <gülüyor> evet. ihmalin belgesi PKK'dan çıktı diye bir manşet. Birinci sayfa tamamen buna hemen hemen tamamı neredeyse buna ayrılmış. 17 yiğidimizi şehit ederken filme çekmişler diyor. Yani Hakkari Şemdinli'deki Akdütün Karakolu'nun 3 Ekim 2008 tarihinde beşinci defa baskına vuraması olayını anlatıyor. Bu 17 askerin de şehit edildiği haberi tüm Türkiye'nin yüreğini dağlamıştı diyor. Bu haber ilk defa Ta Taraf Gazetesi'nin olaydan 11 gün sonra yaptığı haberle öğrenilmişti. E ve Türkiye'yi saldırı kadar da sarsmıştı diyor. Yani Taraf Gazetesi saldırının bir ay önceden istihbarat raporlarıyla ilgili bütün birimlere haber verildiğini iddia etmişti. Saldırıdan beş gün ve bir gün önce uyarı raporunun tekrarlandığı halde tedbir alınmadığını yazmıştı. Dahası her onların yani insansız hava araçları diyor, diyorlar bugünlerde çok moda İHA saldırıdan üç saat önce bölgeden görüntü geçmeye başladığını da belirtmişlerdi. Ancak Türkiye'yi şoke eden bu bilgilerin çoğu yalanlandı. İhmalleri ortaya çıkaranlarsa ağır ithamlara maruz kaldı. Fakat geçen, geçtiğimiz günlerde müthiş bir gelişme yaşandı diyor. Ve bir PKK'lının üzerinde ele geçirilen görüntüler bütün bu iddiaların kanıtı oldu demiş. Teröristlerin ilk andan itibaren Akdüt'ün saldırısını belgesel gibi, bir, bir gibi filmi aldıkları anlaşıldı. Öyle saatlerinde başlayan saldırının gece karanlığına kadar sürdüğü buna rağmen karakoldaki yiğitlere havadan ve karadan hiçbir yardımın gönderilmediği şok görüntülerle tespit edildi diyor. Bugün gazetesinde bu haber. Gerçekten belgesel bir film gibi olduğu kesinlikle doğru bir savaş filmini dandırıyor. Mesela karakola, karakolun üzerinde patlayan. ...mermilerin ölüm... ...üç tepeden ölüm ateşi adı altında... ...verilmiş ve... ...hem izli mermiler... ...ve cayır cayır yanan dumanların... ...çıktığı hakim bir tepeden... ...görüntüye hakim bir tepeden çekilmiş. Yani karakolların... ...konumlarının yanlış seçildiği... ...bu görüntülerle de apaçık ortadan... ...ortaya çıktı diyor. Etraftaki... ...üç tepenin ortasında... ...açık hedef durumunda olmasına rağmen... 92 ile 2008 arasındaki yıllar arasında dört defa saldırıya uğrayan Ak Tütün Karakolu bir türlü başka bir yere alınmamıştı. Karakolun 2008'deki 5. saldırıda nasıl açık hedef olduğu teröristlerin filminden daha net anlaşılıyor. Tepelere yerleşen PKK'lıların Doçka tipi uçak savarlarla saatlerce karakola ölüm mermileri yağdırdığı görüldü. Mehmetçiklerin ise... Tepelerde konuşlanmış saldırganları iyi göremedikleri için karşılık veremedikleri belirlendi diyor. Yani olay olduğu zaman 600 PKK'dan bahsediliyordu vesaire. Şimdi ise bu sayı bugünün haberinde farkları anlamaya çalışıyorum da 80 kadar kişinin sızdı şeklinde mesela istihbarat raporlarıyla birlikte verilmiş. Haberde diyor ki gez komutanlıklarına bildirdi. Ee, ve şunu söylüyor, bir ay önce saldırıdan 5 Eylül'de Kuzeyarak sınırına yakın bölgelerde Şemdinli bölgesine doğru harekete geçmiş, 80 kişilik PKK'lı grubun koordinatları ile net görüntüleri geçilmiş. Genelkurmay Elektronik Sistemler Komutanlığı bölgede dinleme ve istihbarat birimlerinden gelen günlük raporlarla komutanlıkları uyarmış. Saldırıdan bir gün önce ise Kurmay Yarbay Ferdi Korkmaz imzasıyla hazırlanan istihbarat raporunda PKK'lıların bölgede hareketliliği, isim isim silah ve katır sayılarına kadar tüm bilgiler tespit edilmiş ve tüm askeri birimlere gönderilmiş ancak e, saldırı gerçekleşiyor 17 asker ölüyor 23 asker yaralanıyor ve e, şimdi bu görüntülerle ortaya çıktığına göre öğle saatlerine başlayan e, çatışma gece saatlerine hala devam ediyor ve yani, gelen var ve, evet hiçbir yardım da o süre içinde gerçekleşmiş bu gerçekten tüyler ürpertici bir film halinde görülüyor kareler halinde vermiş bugün de yani kafile halinde girmiş olduklarını mesela saldırıya giden e, grubun özellikle tek sıra halinde yürüdüğü buna rağmen çok rahat hareket edildiği görüldü aralarındaki kadın teröristin de çok olduğu fark edildi diyor saldırıya kafileler halinde gitmesi ve yüzlerinde hiçbir endişe emaresi olmaması dikkati çekti. Hatta saldırı öncesi mola verip çay içtikleri bile görüntülerle ortaya çıktı diyor. Hakikaten çay molasının da fotoğrafları var. Şaşırtıcı ya, yani. Ne bileyim bunlar hani bir yandan e, şey geliyor bana normal örgütün e, içinde kadınların ve erkeklerin olduğunu biliyoruz. Kadınların ve erkeklerin birlikte savaştıklarını biliyoruz. E, büyük ihtimalle insanların da çeşitli yerlerde e, ne olurlarsa olsunlar mola vermek ve durup dinlenmek zorunda olduklarını da biliyoruz evet. ama. Öyle yorumlamış yani. Evet, Kuzey Irak'tan gelip sınırları nasıl nasıl geçtikleri tek tek kareler halinde yer alıyor diyor görüntülerde. Genellikle tek sıra halinde yürüdü ve katır sırtlarında da bu son zamanlarda tekrar söz edilen Doçka hı hı. adlı uçak savarlarının da bulunduğu görüldü. Katırlara yüklenmiş görülüyor teröristlerin diyor. Konuşmalarından bölgeyi ve karakolu iyi bilen birinin de teröristlere rehberlik yaptığı anlaşıldı diyor. Çünkü sesli de bu görüntüler anlaşılan. Hı hı. Yani bir şeyin üzerinden çıkmış değil mi film? Bir PKK evet. Üzerinden böyle film çıktı iddiası var. Bugün gazetesinde bugün de işte manşet. Bir de tepede elinde telsiz olan bir teröristin kamuflaj kıyafetiyle saldırıyı yönettiği Belirlendi diyor. Onun da fotoğrafını koymuşlar. Elinde telsizle konuşan bir kişi var orada. Evet. Yani bayağı ağır bir şey yayın yapmış oluyor bugünkü. Bugün gazetesi. iki saat yani şeyde de bu... Hantepe olaylarında son olarak Hantepe baskınında baskın için kullanılan doçkaların nasıl getirildiğini de gözler önüne seriyor demiş. Çünkü her 10 görüntülerin ortaya çıkması üzerine zor durumda kalan genelkurmay 20 gün 3 hafta sonra yaptığı açıklamada Hantepe'de çatışmanın başlamasından 2 saat 45 dakika sonra yardıma giden helikopterlerin doçka tehlikesi nedeniyle müdahale edemediğini belirtmişti diyor sis ve dumandan, tozdan bahsediliyordu vesaire. Evet, böyle bugünkü haberde. Tabi bir de dört yoldaki olayla ilgili de devam edebiliriz. O da bugünkü Taraf Gazetesi'nde var. CNN Türk ile yaptığı bir konuşma var. Beşir Atalay'ın İçişleri Bakanı'nın. Hatay dört yolda dört polisin PKK pususunda ölmesinin ardından bazı güçlerin devreye girdiğini belirtmiş çok net olmamakla. Beraber. Ya bu da çok belden aşağı bir tavır değil mi? Bu bazı güçler falan sürekli olarak hepimizin bir esrarengiz e, alacak aranlık kuşağında yaşamamıza yol açan garip laflar. Neyden bahsediyorsa e, adını söylemek en azından neyi e, itham ettiğini neyi zan altında bıraktığını tanımlamak zorunda değil mi? Bu bana göre... E, MHP'liler, bilmem kime göre bilmem kimler, öbürüne göre bilmem neler olabilir değil mi? Elbette. Yani şey de. Çok hoş bir tavır değil hakikaten böyle bazı, mağazı gibi belirsiz öznel cümleler kurmak. Ama böyle yapıyor genellikle. Nedense Türkiye'de siyasetçiler. Evet ve, ve bu o işte hem Kılıçdaroğlu'nda hem de e, Erdoğan'da gördüğümüz bu izahı zor, devlet hükümet ayrımını da bir kez daha gündeme getiriyor. Şimdi hükümetin asayişten sorumlu İçişleri, bakanı, İçişleri bakanı konuşuyor ve bir orada özel bir olayları provoka ettiler. Dört polisin pususunda PKK pususunda ölmesinin ardından ki bir sürü şey vardı orada hakikaten. Yani bir ülke ocak. İlke Ocak'ta değil Milliyetçi Hareket Partisi'nin birisi. Belediye başkanı. E, belediyenin anons sistemlerinin kullanıldığına dair çeşitli raporlar çıktı. Mazlum derin raporunda vardı. Bir de vardı. PKK ile karşılaştı. Ha, ha, Onlar ha, ha. esir alındı. Ee, o şey, meclis üyesi. Belediye meclis, meclis üyesi. MHP'li. E, ve ondan sonra da kendisini bir süre sonra serbest bıraktıkları baskını ondan sonra kendi aracını da kullanarak yaptıkları finan meselesi vardı yani şimdi bunlar bazı güçler devreye girdi açığa çıkacak ama rapor henüz bitmedi ne olduğunu biliyoruz bitmemesine rağmen diyor böyle hakikaten bir polisiye İçişleri Bakanlığı kendisine böyle polisiye özelliği uygun mu görüyor bilmiyorum ama hakikaten... Yani ne olduğunu biliyoruz diye bir açıklama açık hani açık hale getirme olamayacağına göre ne olduğunu ya bize de söylemesi lazım. E biz de bilelim. Yani değil mi ayıp oluyor biz de bilsek ya. E CNN Türk'ten sormamışlar mı? Sormamışlar galiba. Ya yani şimdi ben CNN Türk'ün sayfasını açtım bu haberi arıyorum taraftaki manşette olan. E, bulabilmiş değil henüz. Belki daha haberi konmamış olabilir web sitesine. Atalay Bursa İnegöl'deki olayların da spontane bir şekilde geliştiğini. Oradakiler bak spontane demiş. Yani kendiliğinden öyle Hı -hı. şeyle değil. özürcülük miymiş mıymış yani? Ancak İnegöl'de bazı da... güçlerin bunu iyi değerlendirdiğini anlatmış. Gene bir bazı güçler. Kökü dışarıda mihraklar var. Belki de işte. iç mihraklardır. Eskiden de o, o şimdi yok. İnegöl Emniyet Müdürlüğü'nün görev yeri de dün değiştirilmiş ama. Yani İnegöl'de olan olayların spontan olması çok mantıklı değil yine de ayrıca bir de böyle bir sıkıntı var. Yani ne olmuştu İnegöl'de hatırlayalım. Karakola saldırmışlardı içerideki PKK'lıları almak üzere ve bayağı ağır olaylar çıkmıştı. Yani örgütüz olarak mahallenin delileri falan bir araya gelip teker teker bu işleri yaptılarsa... Arabaları devirip yakıp karakolu taşlamak vesaire gibi Türkiye gibi bir yerde bilemeyeceğim ama hani e, spontandan kastı ne bazı güçler kim falan bir, bir zahmet biraz daha değil mi ayrıntılandırsak hani tamam biz de gerilmeyelim çocuklar olarak. Devlet babamız en iyisini bilip, en iyisini yapar ama hani evet, iyi kötü evet. çenemiz yorulmasın. Peki Tunc şeyleri falan diğer siyasi haberleri de. Belki buçuk 10 arasına hı hı. E, bırakabiliriz. Pakistan'la da ilgili belki bir bağlantı kurmaya da çalışırız. Sondur, becerebilirsek. becerebilirsek. Onlardan da bahsedebiliriz. Kılıçdaroğlu'nun da hayır deyin genel lafın önü açılsın diye bir sözü var. Çok kalabalık bir mitingi olmuş Tunceli'de özellikle. Adam almamış Radikal'in bahsettiğine göre. Hı hı. Yani genel af olacaksa gerçekten barışa doğru gidilecekse yani hayır evet bununla ne alakası var bilmiyorum çünkü anayasa maddeleriyle genel arasında bir bağlantı yok ama sonuç olarak kılıçdaroğlu bunları söylemesi bence çok önemli çünkü CHP'nin de bundan sonra sadece devlet değil mevzuyu çok daha geniş perspektiften göreceğine dair emare sayabilir miyiz? Spigel'e şeriat da ilkesi yok Türkiye'de dedi işte burada işte söylediği Tunceli'de Genel laf gerekiyor gibi sözler falan... ...bunların hepsi üstte koyduğumuzda... ...onun da üzerinde belki durmamız da şart... Ee, ...şeyle de görüşülebilir... ...rapo ile evet. terörü bitirmek için... ...demiş onu da... E... ...gördüm ben de ama... ...nerede gördüğümü hatırlayamadım... Ee, ...yani sonuç olarak bütün Fati bunlar... ...Fatih Çekirge ile konuşmuş onu da... ...orada söylemiş yani önemli bunlar... ...yan yana getirince e, ciddi... ...politika değişikliği CHP'de... ...vesaireden bahsediyoruz... ...gibi bir yere gelebilecekse... Gerçekten çok önemli çünkü hani bu garabet halden çıkmamıza dair iyi bir palet derbe sayılabilir herhalde suyun içinde olsaydık. Evet, peki bunu da değerlendirmeye 9.30-10 arasında çalışacağız. Açık Gazete Hasan Erzal'i ekonomi notuları Günaydın Hasan. Günaydın. Günaydın. Hemen. Günaydın abi. Evet epey bir aradan sonra tekrar buluşmak gayet iyi geldi bize de senin sesini de da. duymak. Bana evet. da. Ee, şimdi ekonomi ile konuşabiliriz bir de silahların ekonomisini de konuşabilir. Belki ikisine birden azıcık değinme fırsatımız da olabilir. Öncelikle bu Suudi Arabistan'ın inanılmaz bir miktarda 60 milyar dolarlık bir silah alımına gideceği gibi bir haberle karşılaştık. Arkasından da İran'ın da sık sık rastladığımız ama bu sefer iyice ön plana çıkan işte karadan havaya, karadan karaya roketler geliştirdiğini ve yeni askeri teknolojide yeni bir sürü işte sıvı, yakıtlı füzeler filan test ettiğini söylüyor. Kiyam, Karer diye evet. bir acayip bombalar, kırmızıya boyanmış. Bunları nasıl yorumlayalım? Evet. E, e, bu e, ilginç çünkü bir süredir hatta bir süredir dediğim bu ay içerisinde e, silahlar üzerinden e, Orta Doğu'da böyle diplomatik mesajlar verilmeye başladı. Ben öyle yorumluyorum olayı. Hmm. Fazla olup biten bir şey yok aslında ama mesajlar öyle. Şimdi ilk bir yani bizim açımızdan söylüyorum. zamanlaması galiba Suudi Arabistan daha öncedir ama Evet. bize ilk ulaşan mesajı anımsatayım. Amerika Birleşik Devletleri Türkiye'nin İsrail ve İran konusundaki tutumu nedeniyle e, silah e, Amerika'dan silah teminine izin vermeyebileceği kongre tabi bu, bu referans eden bu haber geldi ve ciddi bir yerde çıktı financial Times'ta çıktı çıktı e, belli ki bu haber verilmesi istenmiş yani financial times durup dururken kalkıp böyle bir şey yazmaz e, hatta böyle sert bir şeyle değil mi? veto, veto e, gibi veto. bir kelime e, evet. kullanılıyor gibi, evet. Ondan sonra bu, bu ilk defa olmuyor. Daha evvel de Türkiye ve başka ülkeler bağlamında yapılır Hemen taraflar yok öyle bir şey filan dediler. Evet Türkiye'de, B, Türkiye. Türkiye'de şeydi Türkiye'ye evet. kimse veto ambargo koyamaz veto edemez böyle bir şey olamaz dedi. E, tabii zaten dikkat ederseniz kelime oyunundan ibaret. Çünkü... ...bir veto lafı ettiriliyor... ...ve o, o hayır olmaz diyor... ...kongre oy, e, izin vermezler... ...kimsenin bir şey dediği yok... ...çünkü kongrenin kararı... Evet, ona ...değil şey mi deneyim. kongre... ...şimdi burada önce bu konuda bir iki şey söyleyeyim... E, ...işin iktisadi yönüyle ilgili... Lütfen. ...şimdi Türkiye... ...Amerika'dan çok... E, e, ...silah alan bir ülke e, ...yani nasıl karar vereceğiz... ...çok alıyorum diye... ...Amerika'nın silah satışlarına bakıyorum... En çok satış yapan on yaptığı on ülkeye bakıyorum. Türkiye yok. Birincilik Suudi Arabistan'da. Yani 2001-2008 dönemi evdeki rakamlar öyle. Amerikan Kongre şeydir, statistikleridir. 2001-2008 döneminde en fazla silah sattığı ülke Suudi Arabistan, 15-13 milyar dolar. İkinci Mısır. Dikkatini çekerim. Ee, o da 10.4 milyar dolar Mısır. Sonra Avustralya Güney Kore geliyor. Ondan sonra İsrail 5.9 milyar dolar. Japonya Pakistan Polonya en son, ben onda kilisinin en sonuncusu da Fas. Ee, bakarsanız bizim bu bölgede Orta Doğu bölgesinden hani komşu sayacağımız yakınlıkta üç tane var. Yani. Ee, Geniş olarak Kuzey Afrika'yı da alırsak Bir de Fas ekleniyor ama Türkiye yok Dolayısıyla Türkiye büyük bir silah Alıcısı değil Amerika'nın Olayı biraz farklı Boyutu önümüzdeki dönemde ne var Evet Önümüzdeki döneme bakınca Türkiye'nin e, Talip olduğu ve e, Kayıtlarda gör e, Yani şunu demek istiyorum Açıklanan <gülüyor> e, Hani başvurmuştur da daha sonra Onları bilmiyorum bir de detaylı şeylere filan malzeme Şuraya motor falan onları saymadım. Tip olarak söylediğim şey e, bir, e, bu Çinuk tipi ağır nakli helikopteri 14 tane almak üzere bir başvuru var. Sonra Patriot füze sistemi var. Bir, ara gazetelere de çıkmıştı. 13 adet. Ve e, F-35 savaş uçağı var. Bu modern bir uçak. Yeni daha yapılıyor. E, e, bu uçaktan 100 tane alınması söz konusu. Şimdi bu projelere bakınca bunlar büyük projeler. Yani bunların sonucunda elde edilen rakam yani bu rakamlar güvenilir rakam değildir ama hepsini birden bir araya topladığınız zaman bunlar 10 e, yıla e, e, yayılmış olarak 20 milyar dolar civarında para ediyor galiba. Ne kadar? 20. 20 milyar e, dolar civarında. Bu... Yalnız tekrar söylüyorum bu tür şeylerdeki tahminler e, tam doğru değildir. Yani e, geçici bir fiyat koyuyorlar. Ben o fiyatları toplarak söyledim. E, daha düşük de olabilir, daha da yükselebilir. Ama yani bunlardan en pahalı olanı F35 uçağıdır. Onu da söyleyeyim. Bu çok e, dedim ya çok yeni bir şey ama pahalı bir silah. Şimdi e, Amerika bunlara ambargo e, koymaz ama e, mesela en basit bir, rakam oncu söyledim. Bunun finansmanında kolay, kolaylık gösteremezse ambargo koymadan da alamazsınız. Yani gayet basit bir şey çünkü bir rakam büyük bir rakam. Dolayısıyla Amerika'nın e, ima ettiği şey gerçektir. Eğer bu silahlar Türkiye için önemliyse Amerika'nın bunu söylemesi önemlidir. İyidir kötü bir ayrı mesele ama önemlidir. Şimdi gelelim Suudi Arabistan'a. Arkadan bir başka haber çıktı. Suudi Arabistan'a Amerika silah satacaktı diye hemen bu e, şey, dönemde ve rakam 60 milyar dolar. Bu tek kontratta en büyük silah satışı. Bu rakam da doğru olmayabilir. Çünkü genelde bu rakamlar başta böyle bir rakam söyleniyor. Sonra işte alınan miktar değişiyor, şöyle oluyor, böyle düşüyor. Fakat 60 milyar dolarlık bir çarpıcı haber etrafta dolaştı. Evet yani insan yani, okuduğu zaman dudağı uçukluyor. Bir evet, seferlik bir alışveriş bir seferde için çok Evet, her 60 milyar dolar. Tabii bu da çıkıyor. 10 yıllık bir şey. Yani evet. bu da öyle e, çabuk olan bir şey değil ama e, e, bu mesajların aşağı yukarı aynı zamanda gelmesinde bir anlamı olması lazım. Yani e, Amerika Birleşik Devletleri'nden e, hepsi kaynaklanıyor bu mesajlar Ve ne diyor? Yani ben eski e, ilişkilerime devam ediyorum. Yani benim e, ortaklık ilişkilerim güvendiğim ülke İsrail'dir. E, benim müttefikim Suudi Arabistan'dır. İşte Türkiye ise artık e, bu devrede olmak istemiyorsa işte olmaz. ben hiçbir biçim değil. Ben çünkü Suudi Arabistan'da böyle bir anlaşma yapıyorum. Şimdi anlaşmanın içeriğine bakıyoruz nedir diye. Burada en önemlisi bu kalemlerin yarısı 84 adet F-15 SA uçağı. E, şimdi bunu e, müsaadenle biraz açayım. Çünkü e, herhangi bir şey değil bu. Bu F-15 uçağı aslında 40 yıllık bir uçak yani 1976'da Amerikan Hava Kuvvetleri'nde devreye girmişti. 72'de ilk uçuşunu yapmıştı. Eski bir uçak. Ama e, ve e, Suudi Arabistan Hava Kuvvetleri'nde de bu uçaktan var. Ama F-15S adında olanı var. Bu o uçağın ihraç tipi F-15S av önleme uçağıydı. Yani düşman uçaklarını engellemek için uçan bir uçaktı. E, şimdi şimdi e, bu F-15 SA öyle değil. Bu F-15'in daha sonra çıkan av bombardıman uçağı tipi. Ve bu uçak e, önemli de özelliği de aşağı yukarı 2000 km ötedeki hedefe gidip geri gelebilmesi. Epeyce uzun menzilli, menzilli bir uçak. Evet. İki kişi şey yapıyor. E, mürettebatı iki kişi. Dolayısıyla çok büyük vuruş kabiliyeti olan bir uçak Suudi Arabistan'a verilmiş oluyor. Yani satılması kabul edilmiş oluyor pardon. Ee, şimdi bu önemli bir olay. Dolayısıyla ilk bakışta ne var canım ee, Suudi Arabistan'da F-15 vardı işte yeniden alıyorlar eskileri işte yeniliyorlar falan neyse. Hayır öyle değil daha evvel aldıklarıyla aynı uçak değil bu. Şimdi bu S meselesine geleyim. O önemli. Buradaki S harfine dikkat etmek gerekiyor. Bu Suudi Arabistan anlamına kullanılıyor. E, çünkü ortalıkta bir tane F-15 SE uçağı var. A değil, SA. O South Eagle, o da bu uçağın çok yeni bir tipi. O bu sene Temmuz ayında ilk uçuşunu yaptı. O uçak hafif bazı donanımları nedeniyle tam değilse bile yarı radardan kurtulabilen uçak titriğine. Kavuştu. Mesela uçak değil şu andaki tartışılan. Ama İsrail de uçakla ilgileniyor. Şimdi o. Dolayısıyla ortada harfler üzerinde dönem bir şey var. Bu haberde hemen bu ay içerisinde hatta geçen hafta falan yayınlandı. E ona da e, F15I koyarlar. Böyle... F-15i zaten İsrail'de olan şu anda. Öyle mi? İyi bildin. F-15i <gülüyor> İsrail'in elinde olan uçak. Fakat e, şey e, e, tabi bunu İsrail alınca ona da uygun bir isim koyacaklar. Yalnız bu harf farklılığının bir başka tarafı var. Onu da söyleyeyim. Enjeksiyonlu anlamında değil mi? Efendim? Enjeksiyonlu anlamında. Yani arabalarda genelde o <gülüyor> iyi enjeksiyonlu motor. O sen geride ee, kaldın biraz. <gülüyor> e, e, evet ama vallahi burada dil değişiyor. A, B, C, E gibi harf görürseniz bunlar Amerikan Hava Kuvvetleri'nde kullanılıyor demektir. K, e, Kore'ye verilen, S gibi bir şey görürseniz bunlar e, şeydir, ihraçtır. İhraç hmm. tiplerinin elektronik donanımı Amerikan Hava Kuvvetleri'nde olan oranla çok daha düşüktür. Evet. Dolayısıyla ve uçaklar arasında elektronik donanım, atış gücü ve taşıdığı silah itibariyle farklılık vardır. Amerika bazı silahlarını vermez. Elektronik donanım vermez. <gülüyor> Şimdi neyi veriyor, neyi vermiyorsak onu bilmiyorum. Yani onu, o, o gizlidir tabii. Şimdi geri kalanında ne var derseniz. E, geri kalanında e, 60 adet Apache saldırı helikopteri var. Ve 70 adet de Black Hawk... E, çok amaçlı e, helikopteri var, i̇şte, herhalde malzeme var filan toplayınca da 60 milyar dolar çıkıyor. Şimdi e, burada ilginç olan olay şu. Daha evvel de e, dedim ya Amerika'nın iyi bir müşterisi Suudi Arabistan'a böyle silah alıyor ama daha evvel böyle Reagan zamanında önemli büyük çaplı bir alımı vardı. Burada Abax uçakları filan da almıştı Suudi Arabistan. İsrail o, ortalığı yıkmıştı. Müthiş karşı çıkmıştı buna filan. Ona rağmen işte bir şeyler oldu aldılar. Ama bu defa hiç İsrail'de sesle daha yok. Hatta hatta İsrail basınında ya, ve İsrail e, uzman çevrelerinin e, raporlarında yayınlanan raporlarında tabii e, onları söyleyeyim. E, ki hava destekliyor gibi İsrail bunu. Bu önemli bir şey. Çünkü demek ki Suudi Arabistan'dan bir kaygısı yok. Ve daha önemlisi Suudi Arabistan'ın İran karşısındaki kaygıları İsrail'in aynısı değilse bile benziyor. Şimdi evet. burada bir böyle bir fiili, aynı çizgide ortaklık diyemeyeceğim öyle bir şeyi söylemek doğru olmaz. Tabii o kadar uzun boy değil ama bir aynı e, çıkarları içinde olmak var. O yüzden de İsrail pek bir şey söylemiyor. Ama evet. İsrail... Tabii yani Suudi Arabistan'da önemli bir Şii azının bulunduğunu evet, evet, ve özellikle de Şiilerin bulunduğu yerlerde petrolün yoğunlaşmış olduğu da tabii. çok önemli bir nokta tabii. <gülüyor> kesinlikle, kesinlikle. Ee, İsrail de kendine gelince bazı tedbirler aldı, şimdiye kadar uzak durduğu F-35 uçağından 20 tane almak istediğini beyan etti. O da bu haftalar içinde oldu, onu da söyleyeyim. Bir de dediğim gibi F-15 se Silent Eagle uçağıyla ilgilendiğini açıkladı. Bakalım o ne olacak. Şimdi bunlar nasıl biter onu bilmiyorum. Yani Suudi Arabistan belki Silent Eagle alır, e, o da alır. Belki bu 70 uçak alacağım diyor onu 40'a indir. İleride ne o? Fakat hepsinin bir hafta içerisinde olması pek tesadüfe benzemiyor yani. E, biraz birileri mesaj vermek istiyor diye. Şimdi mesajın muhataplarından biri e, apaçık ki Türkiye. Evet. E, o, fakat Türkiye'nin bu mesajlara şey yapmış hali yok. Bir cevabı yok yani. Sadece bir tek cevabımız var galiba. Yoksa bize ambarga konmadı. Evet. Bir, ee, esas o vardı. Deniyor. Ee, fakat e, İran'ın cevap vermesi söz konusundu. Ee, İran e, bu tür olaylarda hep şöyle e, cevap veriyor. Ee, bir füze denemesi yapıyor. Yahut da yeni bir filah yaptığını açıklıyor. Ee, şimdi hep e, e, bu şekilde e, e, geçmişte de yaptığına benzer şeyler yaptığından işte önce e, dedi ki e, e, ben dedi bir füze gelişti yaptım. Yani onun denemesini yapıyorum dedi. E, bu e, füzenin e, balistik füze olduğunu kıyam bir adı evet. kıyam ayağa kalkmak dirilmek kıyametten evet. yani şey yapıyor o demek ee, bu bir tane de fotoğraf var İran'ın geçmişte performansı değil de ona çok fazla güvenmek mümkün değil çünkü miyi gösterdiği pek belli olmuyor ee, ama kıyam bir anlaşılan daha belki Şah füzesinin türevlerinden bir tanesi bu sıvı yakıtlı ee, bize Fakat başka hiçbir bir, bir gelgi yok. Yani menzili nedir şeydir. Ama işte bunun elektronik donanımı daha iyi, hedefi daha iyi falan diyor. bir Fazla bir açıklama yok. Evet. Ee, geçen cuma denemesini yaptın. Evet. Abi. Bunun denemesini yaptı. Ee, işte denemenin başarılı olup olmadığını da bilmiyoruz. Yani e, bir müddet sonra Amerikalılar şey yapıyor ama bir ses çıkmadığına göre herhalde başarılı oldu ki e, e, yani gitti. Gideceği yere başarıdan kastı mı? E, bu, yalnız bu sıvı yakıt meselesine değineyim. Sıvı yakıtlı e, silahların kullanımı güçtür. Bunların hazırlığı çok vakit alır. Yani öyle aniden ateşlenir bir silah değil. Yani saatler hatta 8 saat, 9 saat bilmem ne vakit alıyor. Katı yakıtlı olunca 15-20 dakika içinde atabiliyorsunuz. <gülüyor> e, ama bunun e, uzunca menzilli olması lazım. Yani 1000 kilometre, 15 kilometre falan. Fakat daha çok gürültü doğuranı Kerrar e, hazırverdikleri e, bir araç. Araç diyeyim çünkü ne olduğu karışık bir şey. Yani evet. kerarın ne olduğunu söyleyeyim. Bu Hazreti Ali'nin e, e, e, çok başarılı kullandığı bir savaş taktiği. Savaşta çekilip tekrar saldırma. Buna kerar deniyor. O yüzden de Hazreti Ali'nin e, bir lakabı da Hayder-i Kerrar. Dolayısıyla böyle bir referansı var. Şimdi bunu bir e, şey yapan uzaktan kontrollü pilotsuz bir bombardıman uçağı havasında sundular. Üzerinde bomba taşıyor gidecek atacak falan diye. Sonra da fotoğrafları çıktı. Sen de görmüşsün. Fotoğrafa baktığınız zaman ortalıktaki cihaz bir şey hedef uzaktan kontrollü hedef aracı. Böyle şeyler var. Uçaklar falan eğitim yaparken ateş ediyorsunuz bir yere. Ama orada bir, bir pilotun ya bir pilotun çektiği bir hedef oluyor fakat tehlikeli olabiliyor. Yani pilota gelirse bir şey olursa filan diye. Ee, bir de böyle şeyler kullanılıyor. Ama bunların çeşitli varyantları var. Yani gidip işte e, bazı şeyler yapabiliyor, fotoğraf çekebiliyor, elektronik şeyler. Yapıp. Yani bu hedef denilen şeyler. İran'da da bunlar var. Hem aldıkları var hem de onlardan türettikleri var. Bu öyle bir şeye benziyor. Yani ee, hep ısrar ettikleri bin kilometre menzili var. Ve gidip oraya bomba atabiliyor. Bin kilometre esprisi şeyden kaynaklanıyor. İran sınırından İsrail sınırı hmm. bin kilometre. Evet. Yani şimdi halnız dikkat ederseniz böyle milimetrik olmaz bu işler. Bu da yine bir sinyal. Yani böyle bir şey yaptık derken. Fakat araçın e, e, benim okuyabildiğim kadarıyla bu konuyla ilgilenenlerinden hiç kimseye etkilenmedi? Ben de yaptığı izledim. diğer sivil veya neyse yani kişisel olarak yazan uzmanların hepsinde aynı fikri yaratıyor. Ya bu güzel de bir tanesi bu bir hedef şeyi yani standart bir şey. İkincisi de 1950'lerin dünyasından çıkmışa benziyor. E, nitekim birçok kimse e, Biraz daha öteye girip e, Bazı 1970'lerin Rusların Sovyetler Birliği'nin o zaman yaptığı Benzer silahları filan Resimlerini koyup karşılaştırma yaptılar Şimdi burada da aslında Anlayacak bir e, Dışarıdan bakıp da anlayacak bir şey yok Zira e, çok eski Bir gövdeye siz son derece Modern elektronik cihazlar koyan Çok tehlikeli bir silah yapabilirsiniz yani Değil mi? Bu Burada hmm. bir şey yok ama bir uzmanın dikkat ettiği, çektiği bir şey var. Bin kilometre ufuk ötesidir. Dünyada yuvarlak olduğunu düşünürseniz bin kilometredeki bir şeye yerden bir sinyal gönderip o yönü değiştirme falan pek mümkün değil çünkü yuvarlak olduğu için ona gitmez. E, ufuk ötesi giden ve bin kilometre öteye giden birini komuta verebilecek bir şeye ihtiyaç var. Şimdi gelişmiş teknolojiler, Amerikan Rus teknolojileri bunu uzaydan yapıyor. Ama İran'ın böyle bir uzayda bir şeyi yok. O zaman bunu oraya gönderdiğiniz zaman onun yönünü e, ya önceden bir eline bir reçete veriyorsunuz o yani Program verebiliyorsunuz. Evet. gidiyor giderse gidiyor gitmezse gitmiyor e, ya da bunu havada yönlendirecek uçağa ihtiyaç var dolayısıyla kullanımı pek e, yani bin e, kilometrede etkili olacak bir silah benzemiyor üzerine <gülüyor> konan Silahların işte bomba olduğu filan e, söylüyor ama on, gösterilen resimlerden anlaşılan şeyler de bu gidip orada bırakacak gibi bir şey. Oysa bugünkü modern teknolojide ve çok sayıda sivilin hayatına patlayan Amerikalıların kullandığı çok daha gelişmiş olanlarda mesela öyle değil. Yani orada güdüm, gittiği yerden bile güdümlülüyor. Güdümlülüyor, evet. E, filan yani. Dolayısıyla olay... Teknolojik olarak Amerika'nın teknolojisini zorlayacak ya da dünyada hayret, hayranlık uyandıracak bir yeni gelişim değil. Sadece İran'ın politik cevabı diye ben düşünüyorum. Ama bunu o kadar yağlayıp bağlayıp anlatıyorlar ki büyük bir yolculukta kendi toplumlarına ithaven. E, hayret etmemek mümkün değil ya, yani, Büyük şenliklerle zaten yapılmış. Evet evet onu onu da ben videosunu seyrettim. Hakikaten yani bir böyle şeylerle filan. Evet onun üzerinden örtüler bir hanımlar geldi örtüleri böyle kurdeleleri indirdiler filan. Yani altından arkasından güzel bir şey çıkacak diyektiyorsunuz. diyorsunuz ee, 1950'lerin müzelerinden kaçkın bir tane füze füze benzeri bir şey çıktı. Yani onun için hani güzel bir şey çıksa ne güzel olurdu mesela Tahran kentinin e, çevreye karşı duyarlı yeni biçimi falan diye bir şey çıksa. <gülüyor> <gülüyor> Ama yani güzel olurdu. <gülüyor> Olmadı. Yani ortalıkta e, ciddi bir haberleşme sinyali var. Onun ötesinde bir şey yok. Yani evet. ne, Suudi Arabistan elini cebine atıp bir dolar verdi... Ee, ne bir şey oldu fakat ortalıkta bazı mesajlar bir Türkiye işte devrede olsa da olur olmasa da olur hiç umurumuzda değil diyen bir mesaj. Ee, Tabi bu kadar abartılmış şekliyle değil o kadar da değil ama buna yakın bir mesaj bu. Çünkü bizim eski ilişkilerimiz bu işi e, şey yapar. ki İran e, hedeftir. İran'da evsiz onu yapıyorsanız biz de size karşı çıkarız. Ee, bir şeyler yaparız Hı. diye zaten o lafta oradan geliyor bu Kerra diyor ya Muhammed'in evet. ciat ölüm elçisi ölüm elçisi diyor evet ölüm elçi. ama o konuşma çok ilginç bir şey direktlik bir konuşma yani bu diyor barış için diyor o diyor evet yani, ama ölüm elçisi gönderebiliriz ama biz bir yandan da elçi Barış ve <gülüyor> dostluk içinde <gülüyor> ana mesaj odur diyor. Evet biraz zorlu bir diyalektik mesaj. Peki çok kısa bir süremiz kaldı ama şeyden de ne olur iki dakika bahsedelim. Dün de birazcık üstünde durma fırsatımız oldu bizim de sınırlı bilgimizle. İşte gerek Joseph Stiglitz'in gerekse Alex Calicos'un yazdığı akademik olarak... Ee, bu krizden, ekonomik krizden henüz pek öyle çıkılmasının mümkün olmadı. Hatta ikinci bir dip yapılabileceğini belirtiyorlardı. Özellikle işte şeyde vardı bu Kalinikos'ta da yanılmıyorsam. Ee, Morgan Stanley grubunun üst düzey yöneticilerinden Stephen Roach da Amerika Birleşik Devletleri ekonomisinde durgunluğun ikinci bir dip yapabileceğini belirtmiş. Yani piyasaların FED'in ekonomiyi düzlüğe çıkarabileceğine inanmıyormuş. İnanmıyor diye bir bilgi de var. NTV'den aldığımız bir şey. Şimdi bu ikinci dip ne demek ve ne kadar hakikaten ekonomik kriz. Bu çok kapsamlı bir konu ama ne kadar içindeyiz diye bir girizgah olarak bir iki kelime sorabilir miyiz? E, tabi memnuniyetle şimdi bir kere Amerikan ekonomisiyle ilgili e, e, görünüm Amerika e, krizden çıkamadı. Evet. Yani e, e, şu, krizde tabii nasıl tarif ediyoruz işte yok New York borsası birazcık yükseldi pildemle o palavraları boş geçerim öyle, öyle bir kriz tanımı olmaz o istihdam sorunu ne oluyor? 500.000'e çıktı işsiz sayısı ha, çok var. Evet. E, o onu toparlayamıyor. İşte konut sektörüne hala bağlı. Yani Amerika'daki geçmişteki büyümenin %90'ına yakın kısmını konutun açıklaması. Yani Amerika'yı da e, tabiri caizse e, muz cumhuriyeti haline getiriyor olur mu? Bir ülke koskoca dünyanın en gelişmiş ülkesi tek bir sektörle mi büyür? Ama o öyle olmuştu. Onun da nedeni var. Yani e, işte de siyasi nedeni var. Yani öyle Siyasa falan değil. Bal gibi siyasi nedeni var onun. Evet, son ee, bir haber de şeydi. Ev fiyatlarında son 15 yılın en düşük düzeyine evet, ulaştı evet, diye bir evet. problem. Ee, yani orada da e, dolayısıyla fakat bir sistem e, toparlanıp yeni bir yere gelemiyorsa gidebileceği en, e, en gitmesi ihtimali en yüksek olan yer geldiği yerdir. Yani yeterince hızlı sıçrayamazsanız bir kuyunun içinden çıkmaya çalışıyorsunuz. Yeterince hızlı sıçrayamazsanız kuyunun içine düşersiniz. Tamam mı? Bu çok önemli bir şey. Evet. Bu reform teorisinde son derece önemli bir olaydır. Hmm. Amerika'nın reform e, paketi kuyunun içinden şu ana kadar çıkmasına izin vermedi. O zaman da bir süredir Krugman da söyledi başka şeylerde evet. yahu böyleyse acaba başladığımız yere yani krizin daha yoğun hissedildiği yere düşer miyiz diye. Son 15 gün içerisinde bu kaygılar çok arttı. Amerikan ekonomisinde toparlanmanın bir türlü olmaması. Bunu Fed'in kusuruna bağlayan da var. Yani kusur tabii müsebibi odur anlamına değil. İzlediği politika bu konuda çok etkili olamayacak bir politikaydı diyenler var. Ama başkaları da diyor ki e, hayır, e, Fed ne yaparsa yapsın kurtaramazdı. Çünkü Amerika'nın e, buradan çıkış programında bir yanlışlık var. O, bu başkalar arasında ben de varım. Öyle bir şey yazdım geçen haftalarda. Amerika'nın kurtuluş programı eskiyi yalıma benziyor. Yani şu halkımız biraz daha harcasın. Biraz daha harcama yaparsa işte zaten evime de alır. Ondan kurtulalım. Halbuki onun yerine işte e, çevre iyi koruyan teknoloji geliştirmek vesaire gibi yatırıma ağırlık veren bir strateji izlenebilseydi çabuk sonuç alınamaz fakat ekonomi yeni patikaya daha emin adımlarla oturabilirdi otururdu demek mümkün değil de oturabilirdi şimdi bu konu şey de Stiglitz'in Stiglitz de yazdığı o herhalde evet. budur bana da bu önemli geliyor fakat şöyle bir olay var. Yani Türkiye'de yaşadıklarımızla Amerika'da yaşananlar arasında siyasi düzende çok büyük fark olduğunu sanmıyorum. Ee, politik kadrolar çabuk sonuç istiyor. İyi sonuç istemiyor. İyi sonuç bir ister de. Yani ikisi arasında tercih yapacaksa çabuğu tercih ediyor. İyi ne zaman olacak? 10 yıl sonra geç. Falan, olmaz diyor. Ben Bugün lazım. Seçim var bilmem ne var falan. Demokrasilerden söz ediyorum. Yani hem demokrasilerden hem de bizim gibi yarı demokrasilerden böyle oluyor. Ee, ve bu biraz da doğal yani iş yapıyor bir şimdi işinizden o geçer. Şimdi Amerika bu yolla tüketimi hareketlendirmenin bilinen yönde gitmenin daha iyi olabileceği sonucuna vardı. Şimdi bu nokta çok önemli bir hatayı beraberinde içeriyor. Bu başlangıçta Başkan Obama'nın söylediği değil dikkatiniz oraya çeken bu çok önemli. Ama ondan sonra seçtiği ikiz saat takımı ki. E, pek çok kimse tarafından e, Wall Street'e çok yakın olarak Tanımlanıyor evet. Bu takımın muhtemelen etkisiyle Deniyor onu tabi bilemiyorum e, İki yola dönüldü Ne yapıldı ya bankaları ayağa kaldıralım çünkü Bunlar kredi ver. ne kredisi versinler Konut kredisi versinler i̇şte, Tüketici kredisi versinler bilmem Şöyle olsun böyle olsun Aysa Öbür türlü bir program başladığı zaman e, Şu konuda teknolojik Gelişme yapmak istiyorsanız Ben size destek vereceğim Diyen bir devlet ön plana çıkacaktı teknoloji için. Sonrası piyasa halleder zaten. Bu olmadı ve Amerika topar. Şimdi oradan kaygı iki iktisat görüşünden bir arada geliyor. Yani ya yatırım ağırlıklı, teknoloji ağırlıklı bir programla buradan çıkmak gerekirdi. İki, eğer yeterince sıçrayamazsınız başladığınız yere düşersiniz. Bu ikisi bir araya gelince... Ee, şu kaygılar e, bu dönemde çok arttı. Ee, bunu bizim için çok önemli. Çünkü Türkiye bu krizde e, ciddi darbe aldı. Yani ona hiç şakası yok. Bu kadar işsiz yaratırsak bu ciddi darbedir. Hmm. Toparlanma sürecinde tekrar bir darbe gelirse zannedildiğinin aksine finans sistemimizi vurabilir. Evet işte tam da bizim de sormak istediğimiz bu hemen evet. hem Amerika dün, için hem de başka Sayın ülke. Sayın Babacan'ı e, televizyondaydı. O bunu ciddiye alan bir konuşma yaptı. E, ve işte tedbirlerimizi ona göre alıyoruz yahut aldık dedi. E, e, bu e, tabii insanı rahatlatan bir şey yani ekonomiden sorumlu başbakan yardımcısı olayın farkında olması iyi bir şey ama bizim hükümetlerimizde hep ekonomiden sorumlu bir bakan, ekonomiden sorumsuz da kalan bakanlar olduğunda evet. insan tabii güvenemiyor. <gülüyor> evet, bunu tabii hep önemli konuşmaya devam edeceğiz. Şimdi ama kriz olursa pek görüşemeyebiliriz. Görüşemeyebiliriz, evet. <gülüyor> o zaman <ha, gülüyor> iş başka bir nokta değil. Peki, çok teşekkür Ben ederim. de teşekkür ederim. Hasan Ersel'le ekonomi notları. Açık Gazte. Evet Açık Radyo 94.9 burası. Aynı zamanda Açık Radio.com'dan yayın yapıyor internet üzerinden. Ve Açık Gazte devam ediyor saat 9.42. Pakistan'a bu bir süreden beri yani bugün en azından bekleme fırsatımız olmamıştı. Pakistan'da yeni sel korkusundan bahsediliyor. ülkenin kuzeyinden güneyine doğru akarken sel suları güneydeki kıyı bölgelerinde yaşayan, binlerce ve on binlerce Pakistanlı'nın da evlerini terk etmekte olduğu. Şimdi bu durumda yerinden gözlemleri bildirmek üzere bir bağlantımız olacak. Hayata Destek Derneği program sorumlusu Serap Öztürk telefonu diğer hattında daha önce de e, SEL e, başlangıçlarında konuşmuştuk. E, ancak geçen sürede işler galiba iyi gitmedi. Doğru mu söylüyoruz? Ne diyorsunuz? Gün Günaydın. Günaydın. Günaydın. Günaydınlar. Ee, i̇şler... Çok iyi gitmedi, evet. Çünkü e, ikinci bir ser dalgası oldu. E, daha ziyade Güney bölgelerini vuran. E, şu anda da çok e, ağır bir e, yağmur durumu yok. Ama olmasından korkuluyor. Çünkü e, muson mevsimi aşağı yukarı Eylül başına kadar devam ediyor. Hı hı. E, bunun dışında İnsani yardımla ilgili ciddi sıkıntılar var. Ee, başından beri e, bu felaketin başından beri e, yeterli insani yardım buraya getirilmek getirilemedi ve şu anda da çok özür dilerim kendi sesimi duyduğum için konu konuşamıyorum. Evet estağfurullah. Yani biz gayet net duyuyoruz ama sizi. Ee, i̇nsani yardım Konusunda sıkıntılar var. Şu son birkaç haftada göze görülür bir ilerleme oldu aslına bakarsanız. E, fonlar gelmeye başladı. E, e, uluslararası e, kurumlar çalışmaya başladı sahada. Fakat e, durum e, o kadar kötü ki e, hala şu tartışılıyor sahada. E, yani Yine de şu anki yardımların durumla kıyaslandığında yeterli olmayacağı ee, ve şu anda zaten sahada da somut olarak çok fazla bir faaliyet başlayabilmiş biz. Hala değerlendirme aşamasında bazı kurumlar e, projelerini kurma aşamasındalar. E, iş biraz yavaş ilerliyor. İnsanların durumu daha da ağırlaşıyor. Ve insanlar da tabii haklı olarak daha da gerilmeye başlıyorlar birkaç gün önce İslamabad'dan felaket bölgesine giderken mesela yolda yolumuz kesildi 3-4 saat yolda beklemek zorunda kaldık gösterilerden dolayı felaket dedelerin yaptığı gösterilerden dolayı öfke, ee, öfke büyüyor yani. <gülüyor> öfke biraz tabi gitgide büyüyor İnsanlar çaresiz insanların çaresizlikleri artıyor ee, durum çok iyi gitmiyor şimdilik ama önümüzdeki dönemde bir belki bir e, yukarı doğru e, ivme kazanır diye umuyoruz. Siz hangi ee, bölgedesiniz? Hangi bölgede konuşlanmış durumdasınız Serap Hanım? Biz şu anda e, Kuzey Batı bölgesindeyiz. Haybel Pahtonufa denilen. Evet. Ama ee, Funcap ve Sint bölgesinde de projelerimiz var. Fakat e, ana merkez olarak burayı seçtik. İlk e, vurulan yer burası olmuştur zaten sellerden. Peki devletlerin ee, getirdiği ciddi yardımlardan mesela Türkiye'de büyük ihtimal izleyemiyorsunuz ama ana haber bültenlerinde hani Türkiye'den e, sanki bir dünya yola çıkıyor ve ciddi anlamda etkisi varmış gibi haberler geliyor. Bunlar gerçeği yansıtıyor mu? En anlamda uluslararası yardımların gidişi ne durumda? Bir miktarda olsa bir rahatlama sağladığını söylemek mümkün mü yoksa ne yapmak lazım? Bir miktarda olsa bir rahatlama elbette sağlıyor. Dur, ee, hani Türkiye'den buraya ne yardım geliyor? Çok fazla bilgim yok. Açıkçası çok takip etme imkanım olmuyor. Tabii ee, ama mutlaka faydası oluyordun. Burada da çok e, çalışan çok NGO var zaten. Çok e, uluslararası STK var. E, fakat e, felaketin boyutu inanılmaz. E, ben şimdiye kadar böyle bir felaket görmedim hayatımda. Bizim Marmara depremi de dahil olmak üzere tsunami hı hı. De, e, felaketi de dahil olmak üzere 2004'te. Ki zaten burada da söylenen o. Yani şu son 10 yılın Dünyadaki en büyük felaketlerinden birisi olduğu söyleniyor. Pakistan'ın ise son 100 yıllık tarihinde en büyük felaket olduğu söyleniyor. Etkilenen insan sayısının 20 milyona çıktığı UN raporlarında bildiriliyor. Birleşmiş Milletler raporlarında. Yani felaketin boyutu o kadar büyük ki gelen yardımlar elbette tabii ki işe yarıyordur. Ama e, henüz e, felakete kıyasla ya da etkilenen insanların içinde bulunduğu duruma kıyasla yeterli derecede yardım getirmeyi başarabildik diyemeyiz biz insani yardım çalışanları olarak. Evet. Ama e, elbette bütün kurumlar e, çok büyük çaba harcıyorlar şu anda. Yani Birleşmiş Milletler'in yeni, gene açıklamasına göre dış dünyayla halen tamamen bağlantıları e, kesilmiş olan 800 bin, yani 1 milyona yakın insanın e, insana ulaşılabilmesi, erişilebilmesi için takviye helikopterler istendiği e, haberi vardı. Durumun e, vahametini bu da gösteriyor böyle bir rakam. Bir de güneydeki daha e, yani acilen güneşten koruyacak plastik çadır filan gibi şeyleri bile koyacak yer güneyde daha henüz suların çekilmemesinden dolayı falan deniyor ama tabi çok zor kestirme. Ben bir de şeyi sormak istiyordum. Yerel kendi komünateler olarak örgütledikleri Pakistan halkının bölgesel olarak dayanışma ve örgütlenmesi nasıl öyle bir şey görebiliyor musunuz? Evet. Burada yerel örgütlenmeler de var elbette. Biz de zaten yerel e, STK'larla çalışıyoruz. Şu anda 5 farklı STK ile 7 proje yürütüyoruz. E, bunun dışında e, gönüllü olarak da e, destek verenler var. İşte ileri gelen e, politikacı ya da iş adamı e, Pakistanlı finans ettiği bir takım faaliyetler oluyor ee, herkes bir şekilde bir tarafından tutmaya çalışıyor özetle ee, ama dediğim gibi durumun vehametinin boyutları e, çok fazla e, Dolayısıyla da e, hani herhalde bir 3-5 yıl e, en az 3-5 yıl e, gerekecek. Toparlamak için şu anki durum evet. Sağlıkla ilgili bir şey Sormuştunuz ilk başta Sağlık durumu Salgın e, hastalık yani evet. Salgın hastalık şu anındaki En büyük risklerden biri e, Şimdi güneyde henüz Sular çekilmedi ama bizim bulunduğumuz Bölgede çekildi ve geriye Korkunç bir çamur Yığını ve Kirli su birikintileri Aldı ve çoluk çocuk e, bu suların içinde yıkanıyorlar, yüzüyorlar, yaşıyorlar ve insanlar çamurun ve pis suyun içinde yaşıyor özetle. E, çaresizce o çamurların içinden evlerindekiden kalan ufak tefek eşyaları toplayıp kurtarıp yeniden evlerini kurmaya çalışıyorlar. E, e, sağlık durumunun daha salgın hastalık riskinin en büyük risk olduğu e, Dünya Sağlık Orgütü, Örgütü tarafından açıklandı. Şimdilik bir kolera, tifo vesaire gibi bir, bir salgın belirtisi yok. Ama çok e, fazla e, diyare vakası var. Mesela i̇shal vakası var. Evet. E, bunun da önümüzdeki birkaç hafta, üç beş hafta içinde e, bir salgın hastalık başlatma sından korkuluyor. Evet. Peki çok teşekkür ederiz takip etmeye sizin, sizden de tekrar bilgi istemeye yerde de devam edeceğiz izin verseniz. Rica ki. ederim. Ben teşekkür ederim. Kolay. Teşekkürler. Hayata destekten Serap Öztürk'le görüştük. Pakistan'dan e, durumun ne olduğuna dair e, gözlemlerini aktardı bizlere. Evet yani burada bir de mesela sağ, e, bir Indus Nehri Deltası'nın ağzındaki bir yerde de başka bir problem varmış. Bunu çok e, detay gibi görünüyor ama yani bir set varmış orada ve eğer o, bazı yerlerde de çatlaklar görülmüş. Şu anda bölge halkı ve sel suları arasındaki tek engelin diyor BBC Türkçe'nin haberinde e, ba, e, bu set ve yıkılırsa bütün bölgenin sular altında kalabileceği gibi bir durumda var. Benzeri bir şey de Alplerden var işin ilginç tarafı. Buzul Gölü'nün o da çok ciddi bir durum. Fransa'da Mont Blanc Dağı'nın üstündeki buzullardan bahsediyoruz. En yüksek dağlardan biriydi yanlış hatırlamıyorsam. Alp dağları, evet. Ee, ve e, buzullardan birinden altında oluşan golün, gölün pardon e, ciddi anlamda artık sel tehlikesinde getirmeye başladığı söyleniyor çünkü patlayabilirmiş hı hı. ve o zaman da bütün aşağıdaki binlerce 3000 bin yaklaşık kişinin yaşadığı bölge zaten büyük bir turizm merkezi tabi Silip süpürebilir yani. 900 aile etkilenebilirdi. Yani gölde biriken su vadiyi 15 dakika içinde doldurabilir doldurulabilirmiş. Ya Yapmaya çalışacakları şey buz zaten eriyor. Bununla ilgili yapılacak bir şey yok. Bu göl eninde sonunda aşağı vadiye inecek. O yüzden ee, o inmeden, buzu tamamen erimeden, buzda bir delik açıp Delikten aşağı suyun tahliyesini Üpet, sağlamak. Tüpetle çeker gibi evet çok acayip yani. Ve her iki durumda da gerek Pakistan'da gerekse de Alpler'de Mont Blanc'da filan küresel iklim değişikliğinden küresel ısınmadan bahsedilmiyor. Bir Oysa... ara kayak merkezleri vesaire Alpler deyince daha çok akma benim nedense göller değil kayaklar geliyor. Epey sıkıntıdaydılar canları sıkılıyordu öyle mi sarsak böyle mi yapsak diye Plastikle ya da parlak şeylerle yastıcılarla buzu kaplamak gibi buzu korumak üzere karı korumak üzere çeşitli önlemler alıyorlardı bir garip bir durum. Evet, küresel iklim değişikliği tam bir çılgınlığın doruk noktasında. Şimdi içinde bulunduğumuz durumun en tuhaf olduğunu gösteren şeylerden bir de ne biliyor musun? Kö kö Meksika Körfezi'nde insanlar yavaş yavaş şeye gene yeniden petrol hani Obama bir şey yapmıştı ya Petrol arama sondaj yasağı koymuştu evet. 6 aylık evet. durdurma geçici onun kaldırılması için artık bölgede çalışanlar umutlarını yeni petrol çıkarımına bağlamış durumdalar e tabii, nasıl olsa temizlik de yapıldı resmi olarak yapılamamış olsa da evet garip garip haller yani aslında petrol endüstrisinin e, ciddi anlamda bütünüyle yalan söylediğini yalanlar üzerine e, iş yaptığını ve e, insanların Çevrelerinin yaşadıkları vesaire e, zerre kadar değeri olmadığı bir kar sistemi üzerine kurulu olduğunu biliyoruz. İşte en son bu aslında e, Somali'deki bu petrol şeyleriyle ilgili de yaptıkları çok ilginç falan. Hep üç aşağı beş yukarı aynı şeyler. Değil mi? Aklıma hala takılmış durumda sabotajlar %90'ı Kenya'daki özür dilerim. Şey, Ken Nijerya'da. Nijerya'da. Üç aşağı Nijer Deltası'ndaki olay evet, değil Nijer mi? Nijer Deltası'ndaki şeyin asıl çalıştığı yer tabii. Raporlar bu arada 20 senedir raporluyormuş ee, bağımsız kurumlar. Tırnak içi bağımsız çünkü e, soruşturma araştırma paralarını petrol şirketlerinden alıyorlar. Raporlarsa bağımsız oluyor devlet tarafından damgalandıktan sonra. Son 30 seneki raporlarda sabotaj oranları %10'lardan düştü önce 20'lere çıkmış derken 70'lere çıkmış ve son olarak %90 olarak görünüyor. Hiçbir suçları yok hiçbir ihmalleri yok evet. sürekli olarak birileri gelip boruları deliyor son buraya varmışlar e, yani. zaten şeyi de ama astıkları zaman Ogoni kabilesinin Hı -hı. tamamen şiddet dışı mücadeleyi öneren Kent Sara Uyva ve arkadaşları aktivistlerin kabilelerinin haklarını korumak için yaptıkları onları ona suç atıp idam ettikten sonra da sabotajların da artmış olduğu doğal ama yani asıl meselenin şelden kaynaklandığını gösteren binlerce rapor ve film var. Yani gidip herhangi bir film çekmek yeterli olabilir zaten. Ya zaten pek çok bu konuda açıklama yapan örgüt oldu buralarda çalışan ve yani... Yalan bile diyemediler çünkü... E, ...ayıptır, el insaf gibi açıklamalar var düzden. Ama, ama ben başka bir şey de söyleyeyim. Şimdi kö, Meksika Körfezi'nde... Hani ...bir sürü Florida Üniversitesi... ...Güney Florida ve başka... ...üniversitelerin raporlarından... ...doğru değildir deniyordu ya... ...bu Hı -hı. Kö, Körfez'deki şey. Yani, yüze, sütun var. Manhattan Adası büyüklüğünde... ...devasa bir... ...oksijen yiyen... Petro sütunu var ve asitler de aman koreksit işte o maddelerle kimyasallarla da mahvoldu filan diyen raporla. Bir başka rapor çıkmış yalnız. Lawrence Berkeley National Laboratory'den, Kaliforniya'dan ve mikroplar geldi, büyüdüler. Yani bu son derece bilinen bir Berkeley'deki çok ünlü bir laboratuvar bu. Ve bakteriler yedi bitirdi diyormuş. Evet, ne evet. diyeceksin buna? E mutlu olacağım, hayırlı olsun diyeceğim. Evet. Fakat bir şey var, bu çelişiyor tabii. Bu hmm. ilk bakteri değil, değil mi petrolyen? Ben daha önce sanki böyle haberler. Böyle şeyler var zaten. Ama, Ama bunların öyle bir miktarı ki... imkan var mı böyle bir şey? Ya yani bu büyüklükteki bir şey birdenbire bakterilerin diye yemesine. Fakat öyle diyormuş. Şimdi yalnız. Bir ufak sorun var. Onu hemen söyleyeyim. dersen Lawrence Berkeley National Laboratory denen laboratuvar. Senin de biraz önce sözünü ettiğim bu bağımsız laboratuvarlardan biri mi? Böyle bir tartışma var. Çünkü hem BP'ye hem de Amerika Birleşik Devletleri hükümetine derin bağlarla bağlı... ...2007'de laboratuvar 500 milyon araştırma parası aldı. Hı hı. BP'den aldı. 500 milyon dolar da fena değil bir araştırma laboratuvarı için. Ve aynı zamanda o laboratuvarın başında olan Stephen Chu da... ...şu anda Enerji Bakanı hükümette. Dolayısıyla BP hükümet ve arasında sarsılmaz ve kopmaz bir bağ var. Acaba insan düşünüyor yani bir yanlışlık olmasın bu şeylerde bakteri haberinde diye ama zaten bütün haberleri derleyip toplayacak manşet haber elimde Voice of America'dan. Lobicilik Washington'da yılda 3,5 milyar dolarlık bir sektöre ulaşmış. Hükümeti, yasal bu üstelik. Hükümeti ve kongreyi etkilemek için Üç buçuk milyar dolar harcanıyormuş ve bunların çok ağır bir şeyi var. Ee, para BP'nin filan da hesaplarına bakmak mümkün. Bence galiba böyle izah etmemiz mümkün olabilir. Olabilir ama bunu e, niye haberiniz yok mesela ile ilgili? Ben de e, elimizde kalmasın bu haberi de vermek lazım. Bir habere bağlamaya çalışayım. Doğan grubu maliyet azaltmak üzere... ...radikal çalışanların... ...işten çıkartmaya başlamış durumda. En az 16 kişi... ...işten çıkartıldı şu ana kadar. Son süreçte. 23'e çıkmış pardon. Evet bir yaniyetin haberi bu. Ve... E, ...durum bu. İki gazetenin birleşmesi radikal ile... ...referans gazetelerini birleştiriyorlar. Ve bu arada tabii fazla gazeteci oluyor... ...elimizde bunları da çıkarıyoruz. Zaten... E, Radikal gazetesi çalışanları da hürriyet binasına aktarılıyor falan filan. Ee, Radikal ismiyle çıkacakmış yeni gazete yayın yönetmeni de Eyüp Can olacak. Böyle işte bir durum tamamıyla işte örgütsüz ve her koşulda çalışmak zorunda kalan Türkiye gazetecilerinin başına sık sık gelen durumlardan biri. Toplu çıkarmalar falan filan. azaltılması vaziyetleri var ve bir de bir başka dedikodu var ama dedikodu yeri burası mı bilmiyorum. Artık Murdoch Mördok'un adı geçiyor. Arkadaşlar. Öyle mi? Evet. E, o zaman maliyet azaltma devam edecektir. Evet. Daha sert bir şekilde. Doğan mı daha sert? Murdoch mı göreceğiz mi? Yok. Doğan'ı alması söz konusu. E, tamam. Bütünlüğü... Şimdi Doğan çıkartıyor. Ha. Bakalım hani Doğan 23 Murdoch evet. kaç? bir şeyden bahsediyorum. Ama e, böyle. Evet. Birleşmiş Milletler Genel Sekreterliği'nden de korsanlığa karşı öneriler gelmiş. Çok sevindim. Ne korsanlığı? Somali'de korsanlık ha. oluyor ya çok zarar veriyorlar şirketlere falan taşımacılığa. Ban Ki-moon Güvenlik Konseyi'nde bir konuşma yapmış. 139 korsanlık faaliyeti olmuş. Son 7 ay içinde sadece bu yıl. Ve 30 gemi kaçırıldı demiş ve ve hemen teşhisi koymuş ve tedaviye de girişmek. Nasıl? Mahkeme Nasıl? kuralım, uluslararası mahkeme kuralım bunları yargılayalım diyor. Uluslararası mahkeme mi? Evet. Ha, e, niye? Uluslararası sularda olduğu için mi olay? Evet. E, Mavi Marmara? O başka. Aha, peki neyse ben şimdi son giderek uzatmayayım konuyu. Bir de uluslararası yani burada biraz galiba sendromla hastalığın sebebini karıştırmış durumdalar. Şimdi bu Türkiye'de dahi dünyanın bütün ülkelerinde yenen balık bolluğu var ya. Tori, uskuru, neyse, onların hepsi Somali'den geliyor. Öyle mi? Evet Avrupa Birliği'nin Avrupa ülkelerinin filan çok gelişkin radarlı tekneleri Somali dahil bütün o açıkları tarıyorlar, trolliyorlar ve bütün balıkları alıp ucuza bizlere satıyorlar. Oh Somalilerde korsanlıktan başka yol bulamıyorlar. Çünkü onlar aslında korsanlar, e, dünün balıkçıları. Değil evet. Mi? Artık balıkçılık yapamamanın getirdiği bir yan etki. Bu korsanlık dediğimiz durum. Ama onu çözmeye çalışmamış Bangimun. Mahkemede yargılayalım ve cezalandıralım diye. Ve bunu adalet diyeceğiz, değil mi? Evet, adalet diyeceğiz. Güvenlik 10 <gülüyor> seyinde. Adalet demişken son olarak e, senin de alanına giren haberi veriyorum. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nde uzanlar. Ha, evet, e, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi e, uzanların başvurusunu kabul etmiş durumda. Ankara'ya karşı, Türkiye Cumhuriyeti'ne karşı açtıkları e, davayı. Yani görüş görüşlebilir uygun. uygun buluyorlar evet yani çeşitli usulü ve içeriye ilişkin şartlar dolayısıyla reddetmemiş görüşmeyi o demek yani ee, ki aslında reddedilmesi beklenen bir durum değildi çünkü o, uzanın e, hırsızlığı vesaire bilmem ne gibi şeyler bir miktar tescil içinde olduğu için böyle konuşmakta çok mahsur yok herhalde işte Amerika'daki mahkemeden vesaire e, ama bir yandan da e, adil yargılama ile ilgili de Türkiye'de ...başka türlü sıkıntılar yaşanmıştı... ...bu CH ve Kepes davaları davalarıyla ilgili... ...şimdi bunlarla ilgili... ...mülkiyet ve adil yargılanma haklarının... ...ihlal edildiği gerekçesiyle... Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi de Türkiye yargılanacak... ...bu tabi epey ağır bir dava... ...Türkiye Cumhuriyeti açısından çünkü... ...milyarlık işlerden bahsedildiği için... ...bu milyarlık işlerde... eğer Türkiye suçlu bulunacak olursa bu suçlardan... ...bir tazminat ödüyor olacak... ...bu yarattığı zarara orantılı olarak... ...ki çok ciddi bir tazminat olabilir diye konuşuluyor. Beklenmedik bir haber değil ama ağır bir haber galiba değil mi? Yani çünkü Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin bu dosyayı kabul etmesi ihtimali yüksek görünüyordu. Başta öyle konuşulmuştu yani başvurduklarında. Evet şimdi kazanacaklar da galiba sen kimden yanasın? Bir kez daha söyleyeyim ben. Türkiye'yi yani, mi tutuyorsun uzanı mı? Dava dosyasını okumadığım gibi tacı atabilirim. <gülüyor> <gülüyor> ama galiba yani en azından medyadan okuduklarından anladığım ee, uzanların bu açtıkları davayla ilgili hukuken haksız olmadıkları, yedikleri e, nane kısımlarını ayrı tutacak olursak çünkü aslında o ve o yani suçlu olmak bir şeyden bir başka suçu da üstlenmeyi gerektirmiyor. Gerektirmiyor evet. Ee, böyle bir tatsız durum diyelim. Ee, niye tatsız? Çünkü kim ödeyecek bunu? Ankara'ya açıyorlar da davayı e, valla Ankara, İstanbul, Sinop, Adana, Diyarbakır diye devam ediyor hep birlikte ödüyoruz. Genç Parti'yi... Canlandıralım buradan gelecek parayla ve iktidara doğru Yeterince faşist örgütlenme yok mu memlekette. <gülüyor> Lazım mı daha yani? <gülüyor> o işte ne kadar çabuk söndü. Yani gerçekten Cem Uzan'ın karizmatik liderliğiymiş herhalde. Yoksa paralar mı? Bir de öyle iddialar vardı çünkü. Neyse. İkisi birden doğru. İzmir'de %18.5 evet. oy aldığını da hatırlatırım. Evet ama çağdaş görüntülüydü. Saçları kumraldı, gömleği beyazdı, beyazdı falan. Dinamikti, heyecanlıydı, gençti falan filan. Ve milliyetçiydi en önemli Ah şey. Tabii, ağır şahindi. Hep hepimizi asacaktı toplu. Kısmet olmadı işte, neyse. Evet, pekala. Bitirelim bari güzel bir şarkıyla, iç etçi bir şarkıyla bitirelim. Zaman zaman çalıyoruz. Bunu da Cowcells grubunun elemanlarından, kurucularından... Robert ya da Bob Cavus'un doğum günü 1949'da bugün Rhode Island'da doğmuş Amerika'da ve grup adında adını taşıyor. Onun doğum günü bugündü. Ve çok iç açıcı bulduğum şarkıları Rain Park and Other Things yani yağmur, park ve vesaire. Hepinize günaydın. Günaydın. Günaydın. I saw her sitting in the rain. Raindrops falling on her. She didn't seem to care. She sat there and smiled at me. Then I knew. I knew. I knew. I knew. I knew, I knew. She could make. Çıkkastı